Nikolay Vasilyevich Gogol Portre Seslendiren Akın Altan 1. Bölüm Şüçük'in çarşısındaki resim satan dükkanın önünde, çarşıdaki başka hiçbir dükkanın önünde olmadığı kadar çok insan toplanırdı. Aslında kendisine gösterilen büyük ilgiyi hak eden bir yerdi burası. Çerçeveleri yaldızlı, koyu yeşil bir vernikle parlatılmış, çoğu yağlı boya birbirinden ilginç resimlerle doluydu dükkan. Karla örtülü bembeyaz ağaçlardan oluşan bir kış manzarası. Yangın kızıltılarıyla dolu kıpkırmızı bir akşam manzarası. Koparırcasına kıvırdığı elinde piposuyla bir flaman köylüsü ki insandan çok paçalı bir Hint orozuna benzediği söylenebilirdi ve benzeri türden resimlerdi bunlar. Arada gravürlere de rastlanırdı. Örneğin başında kuzu postu şapkasıyla bir Hüsrev Mirza portresi. Üçgen şapkalı, çarpık burunlu bazı generallerin portreleri bunlar arasındaydı. Ayrıca bu tür dükkanların kapılarında deste deste büyük boy taş baskısı resimler asılı olurdu ki bunu da Rus insanının doğuştan gelen yeteneğinin kanıtı saymak gerekir. Bunlar arasında örneğin Çarkızı Milik Trisa Kirbityevna'nın bir portresi, Kudüs kentinden bir manzara vardır ki bütün liseler ve evler inanılmaz bir gözüpeklikle silme kırmızıya boyanmıştır, hatta hızını alamayan sanatçı yer yer toprağı ve dua etmekte olan eldivenli iki Rus köylüsünü bile aynı kırmızıya bulamaktan kendini alamamıştır. Pek alıcısı yoktur bu resimlerin ama seyircisi kıyamet gibidir.'' Elinde sefertası, lokantadan aldığı yemekleri efendisine götürmekte olan kaytarıcı uşak, adamcağızı soğumuş çorbayı kaşıklamak zorunda bıraktığını aklının ucundan bile geçirmeden, bu resimlerin karşısında ağzını ayıra ayıra esner durur örneğin. Ya da onun hemen önünde, iki çakı satmak için bit pazarına gelmiş, sırtında kaputu, gencecik bir er, bir sandık dolusu ayakkabıyı satmak için uzak ve yoksul mahallelerdeki evinden çarşıya gelmiş bir teyze dikilir dururlar. Hepsinin kendine göre bir hayran olma şekli vardır. Köylüler ille de resme dokunmalıdırlar. Askerler ciddi bir yüzle incelerler. Getir götür işi yapan çocuklarla çıraklar karikatürlere bakıp birbirlerine takılır ve gülüşürler. Kalın, havlu kumaştan paltolarıyla yaşlı uşaklar salt ağız ayıracak bir yer arayışından gelip dikilirler. Sokak satıcılığı yapan genç Rus kadınları ise kim nerede ne konuşuyor, kimler öbek olmuş nereye bakıyorsa içgüdüsel bir merakla hemen oraya sokulurlar. Bir gün yolu oralardan geçen Chartkov adlı genç bir ressam da elinde olmadan kendini resim satan dükkanın önündeki kalabalık arasında buldu. Üzerindeki eski paltoyla, şıklıktan nasipsiz, eprimiş elbise, gençler için hep gizemli bir çekiciliği olan, süs püs, giyim kuşam gibi şeylere zamanı olmayan, işinden başka bir şey düşünmeyen biri olduğunun kanıtı gibiydi. Dükkanın önüne gelince önce her biri ötekinden berbat resimlere güldü. Ardından bu kadar berbat şeylerin kimin ne işine yarayacağını düşünmeye başladı. Onu şaşırtan Rus halkının Yeruslan Lazarevich. Fomayla yeryoma ya da dünyayı yese doymayan sil süpür gibi masal kahramanlarının resimlerine bakması değildi. Çünkü halkın konusunu bildiği, tanıdığı, kendine yakın bulduğu tiplerin oluşturduğu resimlere bakması doğaldı. Ama boyaların tuval üzerine gelişi güzel sıvanmasıyla oluşturulmuş bu bayağının bayağısı şeyleri kimin satın aldığı anlaşılır gibi değildi. Kim ne yapacaktı şu flaman köylü portrelerini, kırmızı ve mavi manzara resimlerini? Evet, belki hepsi resim sanatını bir adım daha ileri götürmek, yüceltmek savunu taşıyordu ama sonuç bunun tam tersiydi. İyice alçaltmışlar, yerin dibine geçirmişlerdi sanatı. Kendi kendine resim öğrenmeye kalkışmış bir çocuğun denemeleri bile denemezdi bunlara. Denemezdi çünkü öyle olsa resimlerde bütün duygu yoksunluğuna, bütün karikatürüsliğe karşın büyük bir coşkunun, keskin bir atılışın izi, belirtisi bulunurdu. Bu sözüm ona tablolardaysa görülen tek şey bönlük, beceriksizlik, güçsüzlük, yeteneksizlikti. Evet, sıradan bir takım söz konusu olduğunu bildiğimiz yeteneksizlik, elini kolunu sallayarak gelip gerçek sanatın saflarına da yerleşmişti. Aynı zavallı renkler, aynı zavallı biçem, aynı baştan salmacı, çırpıştırmacı, şişirmeci yaklaşım. İnsan değil de sanki bir düzenek eliyle yapılmış şeyler. Uzun uzun durup baktı bu berbat resimlere Çartkov. Sonunda artık bir şey düşünemez bir hale gelmişti ki, dükkan sahibinin sakalı pazardan pazara ustura gören kalın tüylü paltolu sıradan bir adam, ne zamandır kendisine dil dökmekte olduğunu, alıcı bile olmadığı bazı tabloların fiyatlarını söyleyip, bunlar da kendi kendine indirimler yaptığını fark etti. ''Bakın, şu köylülerle şu manzara sizin için bir gümüş elliliye olur bayım.'' ''Resim budur işte. Baktıkça bakası geliyor insanın. Ressamın atölyesinden yeni geldi. Cilası bile tam kurumamış daha. Ya da şu kış resmi. Hadi bunu alın. 15 ruble. Yalnız çerçevesi bu kadar eder. Kış diye buna derim ben. Satıcı bunu söylerken resimdeki kışın kış adına nasıl layık olduğunu göstermek ister gibi tuvale hafif bir fiske attı. Emrederseniz üçünü birden sarıp evinize göndereyim.'' Adresiniz nasıl da acaba? Ufaklık. Çabuk sicim getir oradan. Satıcının tam bir el çabukluğuyla tabloların üçünü birden ciddi ciddi paketlemeye hazırlandığını gören ressam kendine gelerek, Dur hele yahu, acelen ne? dedi. Sonra da bunca oyalandığı dükkenden hiçbir şey almadan çıkıp gitmeye gönlü el vermediğinden, Dur bakalım, belki benim için de bir şeyler bulunur şuralarda. dedi. İyice eğildi. Besbelli kimse değer vermediği için yerde bir köşeye yığılmış tozlu eski tuvalleri karıştırmaya başladı. Soyundan sopundan büyük olasılıkla tek bir izin bile kalmadığı ailelere ait portrelerden tutun, üzerinde ne olduğu belirsiz bir takım çizimler seçilen yırtık tuvallere ve yaldızı dökülmüş boş çerçevelere kadar yok yoktu bu döküntü yığının içinde. Yine de ressam, bir de bakmışsın çok değerli bir şey buluvermişim diye düşünerek Tuvalleri tek tek elden geçirmeye başladı. Az mı duymuştu böyle resim çöplükleri içinde büyük ustaların elinden çıkma çok değerli yapıtlara rastlanabileceğini? Ressamın nereye yöneldiğini gören dükkan sahibinin az önceki ibecenliğinden eser kalmadı. Yeniden ağırbaşlı satıcı havasına bürünerek kapı önüne dikildi. Bir eliyle dükkanını göstererek gelip geçenleri içeri çağırmaya başladı. ''Buyurun efendim, buyurun içeri bir göz atın.'' ''Atölyelerden yeni gelmiş birbirinden güzel resimler sizleri bekliyor.'' Epice süren bu çığırtkanlıktan hiçbir verim alamayınca kendisi gibi dükkanının kapısında dikilmekte olan parça kumaş satıcısı komşusuyla çeneye daldı. Neden sonra dükkanında bir müşterisi bulunduğunu anımsayarak içeri girip ''Nasıl oldu beyim, hoşunuza giden bir şey bulabildiniz mi?'' dedi. Bir zamanlar göz alıcı olduğu anlaşılan, şimdi ise yaldız izleri belli belirsiz seçilen kocaman çerçeveli bir portrenin karşısında nicedir kımıltısız durmakta olan ressam, dükkan sahibini duymadı bile. Çıkık elmacık kemikli, bros tenli, kara kuru yaşlı bir adamın portresiydi, ressamı böylesine etkileyen resim. Adeta bir humma anını yansıtıyordu adamın yüzünün çizgileri ve Kuzeylilere özgü durgunluk değil, güneyin alev alev yanan coşkusu okunuyordu bu çizgilerde. Üzerinde Asyalılara özgü, cübbeyi andırır bol bir giysi vardı. İyiden iyiye tozlanmış, hatta örselenmişti resim. Ama ressam eliyle portrenin yüzündeki tozu silince bunun büyük bir sanatçının yapıtı olduğunu hemen anladı. Galiba tamamlanmamıştı resim. Yine de fırçanın gücü insanı hemen çarpıyordu. Özellikle de ihtiyarın gözleri büyüleyiciydi. Sanatının tüm gücünü sanki bu gözlere harcamıştır ressam. Resmen bakıyordu bu gözler tozlu tuval üzerinden bile olsa. Bakıyor ve gülüyordu. Tuhaf canlılıklarıyla resmin dingin uyumunu yerle bir eden bakışlardı bunlar. Daha iyi görebilmek için resmi dükkandan çıkarıp ışığa doğru tutunca gözlerin etkileyiciliği büsbütün ortaya çıktı. Dükkan önünde birikmiş insanlar üzerindeki etkisi de aynı oldu gözlerin. Arkadan bir kadın, ''Bakıyor, yemin ediyorum bakıyor.'' diye keskin bir çığlık atarak birkaç adım geriledi. Tuhaf, insanı tedirgin eden bir duyguya kapılan ressam, portreyi yere bıraktı. ''Kaçırmayın bu portreyi.'' dedi dükkan sahibi. ''Kaça?'' ''Atla deve değil canım, üç çeyrek yeter.'' ''Çok.'' ''Siz ne verirsiniz?'' ''İki onluk'' dedi ressam ve çıkıp gidecek gibi yaptı. ''Elin saf dostum, yalnız çerçevesi eder bunun iki onluk. Alıcı değil bakıcısınız sizde anlaşılan. Hey bayım bir dakika bakar mısınız? Durun gitmeyin, bir onluk daha verin sizin olsun portre. Canım dursanıza, peki ne yapalım dediğiniz gibi olsun. Verin iki onluk, portre sizindir. Bugün daha siftahım yok sırf onun için.'' Sonra, varsın bu da böyle zararına gitsin anlamında bir el hareketi yaptı. Böylece Chartkov, kendisinin de hiç beklemediği bir şekilde bu eski resmin sahibi oldu. Bir yandan da, ''Niye satın aldım bilmem ki. Ne yapacağım ben bu resmi?'' diye düşünüyordu. Cebinden iki onluk çıkarıp satıcıya verdi. Sonra resmi koltuğunun altına alıp evin yolunu tuttu. Yürürken, portre için ödediği yirmi kapiğin son parası olduğu aklına gelince iyice canı sıkıldı. Bir anda bütün neşesi kaçtı, tam bir kayıtsızlık, boş vermişlik içine gömüldü. İşleri ters gittiğinde bütün Rusların dediği gibi, ''Hay ben böyle işin içine emi'' diye söylendi. Ve tümüyle duyarsız bir hava içinde, sanki bir otomat gibi var yürümeye başladı. Gökyüzü yarı yarıya da olsa hala gün batımının kızıl ışıklarıyla kaplıydı. Batıdaki evler de aynı ılık kızıllığa gömülmüştü. Öte yandan ayın soğuk mavi ışıltısının giderek güçlendiği duyum sanıyordu. Evlerden ve yolda yürüyenlerin bacaklarından yere düşen yarı saydam hafif gölgeler birer kuyruğu andırıyordu. Göğü kuşatmakta olan ince, müpem, saydam ışığı fark etmesiyle birlikte ressamın ağzından ''Bu nasıl bir uçucu ton böyle?'' sözleri döküldü. Hemen ardından da ''Tüküreyim tonla" diye söylenerek ikide bir koltuk altından kayan resmi düzeltip adımlarını hızlandırdı. Vasiljevski adası 15. sokaktaki evine vardığında yorgunluktan tükenmiş tere batmıştı. Her basamağı bulaşık sularıyla ıslak, yemek artıklarından, pislikten ve kedilerle köpeklerin bıraktığı beneklerden basacak yeri olmayan merdivenleri bitkin bir şekilde tırmandı. Kapıyı çalıp bekledi. Kimse yoktu evde. Sahanlıktaki pencerenin küpeştesine dayanıp sabırla beklemeye hazırlanıyordu ki aşağıdan ayak sesleri duyuldu. Az sonra çıkıp gelen mavi gömlekli oğlan, ressamın arkadaşı, ayak taşı, modeli, boya karıcısı ve temizlikçisiydi. Her zaman çamurlu çizmeleriyle silip süpürdüğü yerleri hemen sonra kirletirdi, o başka. Delikanlının adı Nikita'ydı ve efendisi evden çıkar çıkmaz... Hemen o da sokakta alırdı soluğu. Nikita karanlıkta anahtarı kilidin deliğine sokmakta epeyce bir zorlandı. Sonunda açabildi kapıyı. Chartkov buz damını andıran evine girdi. Bütün ressamların evleri böyle soğuk olur ama onlar bunun farkına bile varmazlar. Paltosunu Nikita'ya vermeden doğruca çalışma odasına geçti. Nikita da onu izledi. Alçak tavanlı ama kocaman bir odaydı burası. Camları buz tutmuş kare şeklindeki oda, ressam gereçleriyle ve resimle ilgili her türden ıvır zıvırla doluydu. Alçı dökümeller, çerçevelenmiş ya da boş tuvaller, başlanmış ama kaldırılıp atılmış eskizler, sandalye aralıklarına atılmış çeşitli örtüler. Müthiş yorulmuştu Çartkov. Paltosunu bir köşeye fırlatıp attı. Satın aldığı resmi dalgın dalgın yerdeki iki küçük tuvalin arasına bıraktı. Sonra da yığılırcasına hemen oracıktaki deri divana bıraktı kendini. Bu daracık divana deri demek fazla da gerçekçi değildi. Çünkü bir zamanlar üzerlerinde sıkı sıkıya bir derinin gerili olduğu yaylardan bir kısmı özgürlüklerini ilan etmiş gibiydi. Böylece bunların arasında sallanan deri parçaları da özgürleşmişlerdi. Nikita buralara efendisinin siyah çoraplarını, gömleklerini ve kirli çamaşırlarını sokuşturdu. Bu daracık, deri kanepeye, kanepenin izin verdiği ölçüde uzanan ressam, bir süre sonra yerinden doğrulup Nikita'dan mum istedi. Mum yok, dedi Nikita. Nasıl yok? Dün de yoktu ki. Gerçekten de bir gün önce de mum yoktu. Bunu hatırlayınca kızgınlığı geçti ressamın. Sustu. Üzerindekileri çıkarması için kendini Nikita'nın ellerine bıraktı. Nikita, ona sabahlık demeye bin şahit isteyen sabahlığını giydirdikten sonra, ''Bugün ev sahibi uğradı.'' dedi. ''Kirayı istedi değil mi? Zor alır.'' Ama yalnız değildi. ''Kiminle geldi?'' ''Karakoldan bir memurla.'' ''Karakolda nereden çıktı?'' ''Ne bileyim ben ama kirayı vermediğimiz için gelmiş.'' Ee, ne olurmuş yani vermemişsek?'' ''Ne bileyim ben madem kirayı vermek istemiyor o zaman çıksın evden.'' dedi. ''Yarın yine gelecekler.'' Çartkov kederli bir boş vermişlikle ''Gelirlerse gelsinler.'' dedi. Az önceki iç sıkıntısı büsbütün daralttı yüreğini. Genç ama gelecek vadeden yetenekli bir ressamdı Çartkov. Özellikle de doğa resimlerinde yansısını bulan yüksek bir gözlem gücü ve bu gücü tuvale yansıtabilen esnek ve coşkulu bir fırçası vardı. ''Sende iş var kardeş.'' derdi akademideki profesörü sık sık. ''Bu yeteneği harcarsan kendine yazık edersin.'' Sabırsız olduğunu fark ettiğim için söylüyorum bunu. Herhangi bir şey gönlünü çeldi mi, hemen onun arkasından koşuyorsun. Geri kalan hiçbir şey umurunda olmuyor. Varsa yoksa o gönül çelici şey. Dikkat et, bu yolun sonu sıradan bir ressam olmaktır. Şu anda bile bağır bağır bağıran renklerin var. Çizgilerin güçlü değil. Hatta bazen var mı yok mu belli bile değil. Kontur yok. İlk ağızda ve hemencicik göze çarpmak için günün modasına uygun bir ışığın ardında olduğun görülüyor. Dikkat et! Bu yol seni İngiliz resminin batağına saplar. Işığın seni ardına takıp götürmesinden koru kendini. Bazen şık fularlarla, şapkalarla görüyorum seni. Gönül çelen şeylerdir bunlar. Para için günün modasına uygun resimler yapabilirsin ama sonun demek olur bu. Yeteneğin körelir gider. Dayan! Diren! Yaptığın resmin üzerinde uzun uza diye düşün. Züppelik peşinde olma. Bu işleri başkalarına bırak. Sende yetenek var. Haksız sayılmazdı profesör. Ressamımız gerçekten de zaman zaman şık bir şekilde giyinmek, yiyip içmek, eğlenmek, kısacası başka gençlerin takıldığı yerlerde kendini göstermek isterdi. Ama yine de tutardı kendini. Zaman zaman fırçasına bir sarıldığımı her şeyi unutur, Tatlı bir rüyadaymış da uyanmak istemiyormuş gibi kopamazdı resimden. Sanatsal beğenisi belirgin bir biçimde gelişmişti. Raffaello'yu bütün derinliğiyle kavradığı söylenemese de, Guido'nun o seri geniş tuşili fırçasının iyiden iyiye etkisi altındaydı. Tiziano'nun portrelerine bakmaya doyamıyor, flaman ressamlarına hayranlık duyuyordu. Eski ustaların resimlerindeki ışıksız karanlık havaya tam nüfuz edememiş olmakla birlikte, Onlardaki kimi öğeleri epeyce içselleştirdiği görülüyordu. Profesörünün bu ustaları erişilmez yücelikte görmesini benimsememesine karşın böyleydi bu. Hatta 19. yüzyıl ressamlarının eski ustaların resimlerini bazı bakımlardan geride bıraktığı kanısındaydı. Örneğin doğa, tuvale bugün çok daha canlı, parlak ve özüne uygun yansıtılabiliyordu. Kısacası onun bu konudaki düşünceleri belli bir aşamaya ulaşmış, bilinçli, gururlu, öbür gençlerinkinden farklı değildi. Arada bir Fransız ya da Alman, yabancı bir ressamın, hatta kimi kez ressam sanı bile olmayan birinin ezberlemişcesine kolayca resim yaptığını, gözüpek fırça darbeleri, gözüpek renklerle büyük gürültü koparabildiğini ve sonuçta bir çırpıda hatırı sayılır bir servet yapabildiğini görünce canı sıkılırdı. Kendini resmine kaptırdığı, yemeği içmeyi, hatta dünyayı bile unuttuğu zamanlarda değil de fırça, boya bile alabilecek parayı bulamadığı, ev sahibinin kirayı yatır diye günde 10 kez tepesine dikildiği, kısacası bıçağın kemiğe dayandığı zamanlarda zihnini kurcalayan bir sorundu bu. O zaman perişan zihninde varlıklı ressamların yaşamları canlanır ve tipik Rus ruh haliyle "Madem öyle, o zaman böyle der" gibi her şeye boş vererek Kendini sefaat denizine atmayı düşlerdi. Şimdiki durumu da aşağı yukarı buydu. ''Sabret oğlum, sabret.'' diye söylendi can sıkıntısıyla. ''Sabreden derviş muradına ermiş. Sabretmesine sabredelim de, yarınki yemek paramız nerede? Borç desen, kimse beş para vermez. Elindeki bütün resimleri, çizimleri satmaya kalksan, iki onluktan fazla veren çıkmaz. Oysa hepsi güzel şeyler.'' İçimde ta şuramda hissediyorum bunu. Laf olsun diye yapmadım onları. Her birinden bir şeyler öğrendim. Ama sonuç, hepsi birer etüt, deneme niteliğinde ve sonsuza dek de öyle kalacaklar. Adı bilinmedik bir ressamın yapıtlarını kim ne yapsın? Kimin ne işine yarar? Klasik tarzda yaptığım resimler, bir türlü tamamlayamadığım psikenin aşkı, değişik perspektiflerden yaptığım stüdyomun resimleri, ya da günümüzün el üstünde tutulan ressamlarının çiziktirdikleri portrelerin hepsinden kat kat iyi olmasına karşın Nikitacığımın portresi. Nedir peki muradım benim? Tanınan bir ad olup cebimi doldurabilecekken ne demeye bir ilkokul öğrencisi gibi resmin ile boğuşup duruyorum? Bir anda tepeden tırnağı ürperdi, yüzü tebeşir gibi oldu. Duvara dayalı bir tuvalden korkunç yüzlü biri başını uzatmış sanki kendisini izliyordu. Hummalı, korkunç gözleri onun üzerine dikiliydi. Adeta onu yemeye hazırlanıyor gibiydi. Tehditkar bir şekilde kıvrılmış dudakları tek kelime daha etmemesini emrediyordu. Ressam korktu. Antrede korkunç orultularla uyumakta olan Nikita'ya seslenmek istedi. Sonra vazgeçti, gülümsedi. Çok kısa bir an sürmüştü korkusu. Bugün satın aldığı portreydi bu. Unutup gitmişti onu. Odayı dolduran ay ışığı portrenin de üzerine düşmüş ve ona tuhaf bir canlılık kazandırmıştı. Chartkov resme yaklaştı. Dikkatle baktı. Islattığı bir süngerle üzerine oturmuş toz ve çamur kırıntılarından güzelce temizledi. Tam karşısındaki duvara astı. Bir kez daha şaşırttı resimdeki ustalık onu. Resmen canlı bir yüzdü bu. Adamın gözleri kendisine öyle bakıyordu ki Sonunda ürpererek birkaç adım geriledi ve ''Resim değil, gerçek insan gözü sanki. Öyle canlı bakıyor.'' diye mırıldandı şaşkınlık içinde. Yıllar önce profesöründen dinlediği Da Vinci'nin bir portresiyle ilgili öykü geldi aklına. Büyük usta, üzerinde birkaç yıl çalıştığı portreyi bir türlü tamamlanmış saymıyormuş. Oysa en önemli sanat insanları bunun, sanatın bugüne dek gördüğü en mükemmel, en kusursuz tablo olduğunda birleşiyorlarmış. Portrede büyük ressamın en başarılı olduğu ve çağdaşı bütün ressamları kendisine hayran bırakan yer, zor ayırt edilebilir incelikteki damarlarına dek yansıttığı gözlermiş. Ama şu anda karşısında durup baktığı portrede tuhaf bir şey vardı. Resmin bütünselliğini, Uyumunu bozan bir sanat olmayan, sanata aykırı bir şey. Canlı bir insandan oyulup alınmış ve bu portreye yerleştirilmiş gözlerdi sanki bunlar. Öylesine canlıydılar. Korkunç bir konuyu işlemiş de olsa, bir sanat yapıtına bakıldığında insan ruhunu titreten o ince, yüce duygular, haz, heyecan asla söz konusu değildi burada. Hatta tersine, insanı tedirgin, huzursuz eden bir şeyler vardı. ''Peki ne bu?'' diye sordu Çartkov kendi kendine. Elinde olmadan dökülmüştü bu soru dudaklarından. ''Her şeye karşın doğadan bir parça bu. Canlı, gerçek doğadan bir parça. Peki o tuhaf, insanı huzursuz eden duygu nereden kaynaklanıyor? Doğayı böylesine milimi milimine tuvale aktarmak mı yanlış olan yoksa? İnsana rahatsızlık veren eksiklik doğaya fazla sadık olmaktan mı kaynaklanıyor? Ya da bir konu Özüne nüfuz etmeden, ondaki bütün anlam katmanlarını açığa çıkaran gizemli ışığı yakalamadan duyarsızca ele alındığında, ortaya çıkacak olan şey, yalnızca insanın içini allak bullak eden korkunç bir gerçeklik midir? Tıpkı, güzel bir insanın içine, özüne ulaşmak amacıyla neştere sarılmak gibi. Ortaya dökülen iç organlar, insanın yüreğini kaldıran bir manzara değil midir? Neden? Basit, sıradan bir doğa parçası, kimi ressamların ona verdikleri ışıkla sizde hiçbir bayağı izlenim uyandırmaz. Hatta tersine haz verir, huzur verir, sükunet verir de, aynı konu başka kimi ressamların elinde bayağılığa, çirkinliğe dönüşür. Oysa ikinci ressamda doğaya, konusuna tümüyle sadık kalmıştır. Resmi içinden aydınlatan ışığın eksikliğiyle açıklanabilir herhalde bu durum. Alabildiğine görkemli, göz alıcı bir doğa görüntüsü karşısında bile gökyüzünde güneş yoksa eğer bir şeylerin eksik olduğu duygusuna kapılmamız gibi tıpkı. O inanılmaz gözlere daha yakından bakmak için yeniden portreye doğru ilerlediğinde bir kez daha dehşete kapıldı. Doğrudan doğruya kendisine bakıyordu gözler. Hayır, doğadan yapılmış bir kopya değildi bu. Ancak mezarından kalkmış bir ölünün yüzünde görülebilecek bir ışık, canlılık görülüyordu bu yüzde. İnsanda sayıklamalı hayaller uyandıran ve odadaki eşyaya tuhaf şekiller veren ay ışığından ya da bilemediği bir başka nedenden dolayı Chartkov odada tek başına kalmaktan ürktü. Usulca uzaklaştı portreden, başını başka yana çevirdi. Bakmamaya çalışıyordu portreye ama gözleri onun buyruğunu dinlemiyor, Şaşılaşarak ucun ucun portreyi görmeye çabalıyordu. Bir süre sonra odada dolaşmak da ürküntü vermeye başladı kendisine. Sanki biri onu izliyordu. O yürüyünce o da yürüyor, durunca o da duruyordu. Yürürken belli belirsiz ardına bakması bundandı. Ödlek takımından olduğu söylenemezdi. Ama hayal gücü ve sinirleri her zaman ayakta aşırı duyarlı bir insandı. Aslında bu akşamki istenç dışı korkusunun neden kaynaklandığını kendisi de anlayabilmiş değildi. Sırtını köşe duvara dayayıp oturdu. Ama bu durumdayken bile biri usulca ardından sokulup omzunun üstünden yüzüne bakacakmış gibi bir tedirginlik içindeydi. Nikita'nın gök gürültüsünü andıran ve gücünü yitirmeden antreden buraya ulaşan horultusu bile bu tedirginliğini gideremiyordu. Sonunda gözlerini yerden milim kaydırmaya korkarak yerinden doğruldu. Bir paravanla ayrılmış yatak odasına geçti. Kendini yatağına attı. Paravanın kanatları arasından ay ışığıyla dolu oda ve tam karşı duvardaki portre apaydınlık görünüyordu. Portrenin büsbütün bütün korkunçlaşmış gözleri dost doğru ona yönelmişti ve ondan başka yana kaymaya da niye? Ve ondan başka yana kaymaya da niyeti yok gibiydi. Kahrolmuş bir halde fırlayıp yatağından kalktı. Çarşafını kaptığı gibi portreye doğru yürüdü ve üzerini sıkıca örttü çarşafla. Bunu yapınca rahatlamış olarak gidip yatağına uzandı ve ressamların acınası yazgıları, yoksullukları, acıklı yaşamları onları bu dünyada nasıl da çileli bir yolun beklediği gibi şeyler üzerine düşünmeye başladı. Ama bu sırada gözleri paravanın kanatları arasındaki yarıktan çarşafa sarılı portreye dikilmiş durumdaydı. Ay ışığı... Çarşafın bembeyazlığını büsbütün ortaya çıkardığından portrenin gözleri üzerlerinde hiç örtü yokmuşçasına bütün korkunçluğuyla ortadaydı. Bütün bunların bir saçmalık olduğuna kendini inandırmak istercesine donakalmış gözlerini portrenin gözlerine saplayıp öylece kaldı. Ama işte bu da oldu sonunda. Deminki çarşaf yoktu portrenin üzerinde ve portredeki gözler... Başka hiçbir şeye değil, ona, yalnızca ona bakıyordu. Hatta sanki ta ciğerinin içine bakıyordu. Birden kalbi küt küt atmaya başladı. Çünkü portredeki adam kımıldamış, iki eliyle çerçeveye abanarak bacaklarını yukarı çekmiş ve usulca çerçeveden dışarı bırakıvermişti kendini. Paravanın kanatları arasından şu anda yalnızca boş bir çerçeve görülüyordu. Odada ayak sesleri duyuldu. Bu sesler ağır ağır ilerledi ve gelip tam paravanın önünde durdu. Zavallı ressamın kalbi inanılmaz bir hızla çarpmaya başladı. Korkudan soluğu tutulmuş olarak ihtiyarın başını her an paravandan içeri uzatmasını bekliyordu. Az sonra gerçekten de fincan gözlerini devire devire başını uzatıp içeri baktı portredeki bronz tenli ihtiyar. Chartkov bir çığlık atmak istedi ama sesinin çıkmadığını fark etti. Kımıldamak, elini kolunu oynatmak istedi. Hayır, bunu da yapamıyordu. Soluğu tutulmuş, ağzı bir karış açık, üzerinde cübbeye benzer asya işi bol bir giysi bulunan bu korkunç hayaletin, bu devi andırır adamın daha neler yapacağını izliyordu iri iri ayırdığı gözleriyle. Yaşlı adam ressamın yatağından ayak ucuna oturdu. Elini cübbesinin kıvrımları arasına sokup bir torba çıkardı. Torbanın ağzını bağlayan ipi çözdü. Sonra da torbanın içindekileri yere boşalttı. Dar ve uzun sütunlar halindeki ağır bir şeyler boğuk bir ses çıkararak yere döküldü. Her sütun parçası mavi bir kağıda sarılıydı ve kağıdın üzerinde bin çervonliği yazıyordu. Çervonliği eski Rusya'da para basmakta kullanılan 22 ayar altın. İhtiyar, Kocaman, kemikli ellerini cübbesinin geniş kolyenlerinden çıkararak ince uzun sütunlardan birinin üzerine sarılı kağıdı açmaya başladı. Az sonra göz alıcı altın ışıltılarıyla doldu adamın avucu. Dayanılmaz bir korku ve tedirginlik içinde bulunmasına karşın genç ressam kocaman, kemikli ellerin uzun, ince altın sütunları saran kağıtların nasıl bir bir açtığını adamın avucunda boğuk, Tok bir ses çıkaran altınların nasıl ışıldadığını, sonra adamın altın sütunlarını bu kağıtlara yeniden nasıl sardığını kımıldamadan, soluk bile almadan fal taşı gibi açılmış gözlerle izliyordu. Bu arada ressam, öbürlerinden biraz uzağa düşen paketlenmiş altın sütunlarından birinin karyolasının ayak ucundan baş ucuna doğru yuvarlandığını fark etti. Adeta sıtmalı bir çırpınışla eğilip bir anda altın paketini kaptı ve hareketinin farkına varıp varmadığını anlamak için korkudan yüreği güm güm atarak ihtiyara baktı. Ama anlaşılan ihtiyar kendini tümüyle işine vermişti. İnce uzun altın sütunlarını yeniden kağıtlarına sarıp tek tek torbaya yerleştirdi ve ona hiç bakmadan kalkıp paravanın dışına geçti. Odada ağır ağır uzaklaşan ayak sesleri kulağına ulaştığında Çartkov'un yüreği heyecandan davul gibi vuruyordu. Her şeyden, bedeninden bile değerli olan ince uzun para sütununu avcunda sıktı. Tam bu anda da yeniden paravana doğru yaklaşan ayak seslerini duydu. Vesbelli bir paket altının eksik olduğunun farkına varmıştı ihtiyar. İşte paravandan başını uzatmış ona bakıyordu. Tepeden tırnağa umutsuzluk içindeydi genç ressam. Avcundaki altın paketini şiddetle sıktı. Tam bir gözü karalıkla adamın üzerine atılmaya hazırlanıyordu ki bağırarak uyandı. Ter içindeydi. Yüreği inanılmaz bir hızla atıyor, göğüs kafesi yüreğine dar geliyordu. Başını ellerinin arasına aldı. Düştü herhalde bu gördüklerim diye mırıldandı kendi kendine. Ama bir düş olamayacak kadar canlıydı demin olup bitenler. Artık iyice uyanmıştı. İhtiyarın yeniden çerçevenin içine dönüşünü izledi. Hatta adamın üzerindeki uzun ve bol giysinin eteğinin hafifçe dalgalandığını gördü. Öte yandan, az önce elinde sert, ağır bir şey tuttuğunu olanca canlılığıyla anımsıyordu. Ay ışığı odanın her yanını doldurmuş, böylece de yerde dizili tuvaller, Alçı döküm el, sandalye arkalığına bırakılmış kumaş parçası, pantolonu, çamurlu çizmeleri, karanlıktaki her şey açığa çıkmıştı. Ressam tam bu anda fark etti, yatağında değil de duvardaki portrenin karşısında dikilip durmakta olduğunu. Buraya nasıl ve ne zaman geldiğinin hiç farkında değildi. Ama onu en çok şaşırtan portrenin üzerinde örtü bulunmamasıydı. Deminki çarşaf yerde, ayaklarının dibinde duruyordu. Dehşet içinde gözlerini kaldırıp portreye baktı ve onun doğruca kendisine yönelmiş canlı kanlı insan gözleriyle karşılaştı. Yine soğuk soğuk terlemeye başladı. Gerilemek resimden uzaklaşmak istiyordu ama bacakları yere saplanmıştı sanki, kımıldayamadı bile. Ve bir kez daha, bu artık düş değildi. İhtiyarın yüz çizgilerinin oynadığını, dudaklarının sanki onu soğurup içine çekecekmiş gibi ileri doğru uzandığını gördü. İç paralayıcı bir çığlıkla yerinden sıçradı, uyandı. Yüreği kafesinden fırlayacakmış gibi çarpıyordu. Elleriyle iki yanını yoklarken, ''Şimdi bu da mı düş yani?'' diye mırıldandı. ''Hayır, hiçbir değişiklik yoktu. Yatağı nasıl yattıysa şu anda da aynı konumdaydı.'' Hep olduğu gibi yatağının hemen önünde paravan duruyordu. Ay ışığı odayı dolduruyor, paravanın kanatları arasındaki boşluktan portre görünüyordu. Üzeri çarşafla örtülüydü. Tam da onun örttüğü biçimde. Öyleyse bu da bir düştü. Bu da bir düşse, o zaman avcunu, sanki içinde bir şey varmış gibi hala sımsıkı kapalı tutmasına ne demeliydi? Yüreği daralıyor, deli gibi çarpıyordu. Paravanın kanat aralığından gözünü portrenin üzerindeki çarşafa dikti. Ve sanki altına gizlenmiş eller tarafından çarşafın ağır ağır portre üzerinden sıyrıldığını gördü. ''Tanrım neler oluyor böyle?'' diye bir çığlık attı. Mecalsiz bir şekilde hat çıkardı ve uyandı. ''İşe bak! Bu da düşmüş. Fırlayıp kalktı yatağından.'' Kafası karma karışık olmuştu. Neler yaşadığını, kendisine neler olup bittiğini, dün gecenin nasıl ve neyle açıklanacağını anlayamıyordu. Tansiyon, kabus, cin tutması, yüksek ateşten sayıklama, canlı bir hayalet, heyecanını yatıştırma ve kanının damarlarına adeta yırtarcasına bir gerginlik içinde akışına son verme umuduyla pencereye gitti. Bir cam açtı. İçeri dolan serin havayla kendine geldi. Gökyüzünde küçük küçük bulut kümeleri artmaya başladıysa da, ay ışığı hala çatıları ve evlerin duvarlarını aydınlatmayı sürdürüyordu. Ortalığa tam bir sessizlik hegemendi. Arada bir uzaklarda, bir yol ağzında gece müşterisi beklerken kalmış bir arabacının, yaşlı ve tembel atlarının her kımıldayışlarında hafifçe yerinden oynattıkları arabadan, uyuyan sürücünün kulağına ninni gibi gelen uzak gıcırtılar duyuluyordu. Başı pencerenin dışında uzun süre öylece durup baktı ressam. Yaklaşmakta olan gün doğumunun belirtileri iyice artmıştı gökyüzünde. Sonunda gözlerinin kapanmak üzere olduğunu hissederek pencereyi kapadı. Doğruca yatağına gitti. Yatar yatmaz da deliksiz bir uykuya daldı. Oldukça geç bir saatte ve son derece keyifsiz bir halde uyandı. Başı çatlayacak gibi ağrıyordu. Soba zehirlenmesine uğramıştı sanki. Bütün camlar bitmiş. Yarım kalmış resimler ve astarlanmış tuvallerle kaplı olduğu için donuk bir aydınlık vardı odada. Pencere aralıklarından sızan lanet bir nemse evin her yanına işlemişti. Asık bir yüzle yayları fırlamış divanına oturdu. Ne yapacağını, gününe nereden nasıl başlayacağını kendisi de bilmiyordu. Birden dün geceki düşü geldi aklına. Düşü üzerinde düşündükçe gece gördüklerinin sıradan bir düş ya da sayıklama olmadığı Dün burada gerçekten birinin bulunduğu inancı gitgide kuvvetleniyordu içinde. Bir de gün ışığında görmek için üzerindeki çarşafı alıp korkunç portreyi incelemeye başladı. İnanılmaz canlılıklarıyla gözler gerçekten de insanı derinden sarsıyordu. Ama özellikle korkutucu bir yanlarının olduğu da söylenemezdi. Yine de tedirginliğe benzer, tam açıklanamaz, tatsız bir duygu bırakıyorlardı insanda. Her şeye karşın dün gece gördüklerinin yalnızca bir düş olduğunu bir türlü kabullenemiyordu. En azından düşün arasında gerçeklikten korkunç bir kesit de bulunuyordu. Öte yandan ihtiyarın gözlerinde de ''Sen de çok iyi biliyorsun ki dün gece seni ziyaret ettim.'' diyen bir anlam vardı. Eli az önce tuttuğu ağırlığı şu anda da hissediyordu. Sanki birkaç saniye önce biri kaşla göz arasında kapıp vermişti elindeki o sütun şeklinde dizilip paketlenmiş altınları. Avcunda daha sıkı tutsaydı eğer paketi, sanki uyandıktan sonra şu anda da elinde olurmuş gibi geliyordu altınlar. Göğüs geçirerek, ''Aman tanrım, yarısının yarısı bile elimde olsaydı şimdi o altınların.'' diye düşündü ve üzerlerinde insanı alıp götüren ''Bin Çervonli'' Yazılı altın paketciklerinin torbadan yere dökülüşü bir kez daha canlandı gözünde. Altın sütunlarını saran kağıtların açılmasıyla altınlar ışıldamaya başlıyor, sonra kağıtlar yeniden altın sütunlarını sarmalıyor. Ve o oracıkta bomboş gözleri boşluğa dikili öylece kımıltısız oturuyor. Tıpkı başkalarının şapur şupur yedikleri güzel bir tatlıya yutkunarak bakıp duran bir çocuk gibi gözünü az ötesindeki altın ışıltılarından alamıyordu. Dışarıdan kapının vurulmasıyla uyandı bu tatlı rüyadan genç adam. Ev sahibiyle mahalle karakolundan bir polis memuruydu gelenler. Birinin kendilerinden borç istemeye gelmesi zenginlerin nasıl keyfini kaçırırsa yoksullar üzerinde de polisin kapılarını çalması aynı tatsız etkiyi yapar. Bir dairesinde de Çartkov'un oturduğu apartmanın sahibi, Petersburg'da Vasilyevski Adası'nın ya da Kolonla'nın uzak bölgelerinde evleri olan bütün ev sahipleri gibi bir ev sahibiydi. Rusya'da benzerleri çok olan bu tipler, giyilmekten rengi belirsizleşmiş redingotlara benzerler. Karakterleri hakkında net bir şeyler söyleyebilmek zordur. Gençliğinde sivil işlerde de görevlendirilmiş bir yüzbaşı olan Chartkov'un ev sahibi, ince, esnek sopasıyla erlere dayak atmakta usta, eline çabuk, yaygaracı, züppe ve aptaldı. Ama yaşı ilerleyince bütün bu sivrilikleri törpülendi. Artık duldu, emekliydi, züppeliğinden, burnu büyüklüğünden, yaygaracılığından eser kalmamıştı. İşi gücü çay içmek ve bu sırada en abuk sabuk konularda bitmez tükenmez gevezelikler yapmaktı. Konuşurken odada volta atar, bu arada da mumların fitillerini düzeltirdi. Her ay kira günü geldiğinde hiç aksatmadan kiracıların kapısında biterdi. Elinde bir anahtar destesiyle evinin çevresinde dolaşarak çatıyı incelemek ve avluda kendine kaytaracak bir delik bulup uyuklamakta olan kapıcıyı günde birkaç kez bağıra çağıra dışarı dehlemek her günkü düzenli işlerindendi. Kısacası tam bir emekliydi. Vur patlasın çal oynasın temposunda geçen dolu dizgin bir sefaat hayatından sonra alabildiğine alçak gönüllü alışkanlıklarıyla baş başa kalmış bir emekli. Ev sahibi polis memuruna dönerek ''Buyurun kendi gözlerinizle görün Varuh Kuzmiç'' dedi. ''Kirasını ödemiyor, ödemiyor, ödemiyor.'' ''Param yok diyorum size. Biraz bekleyin ödeyeceğim.'' ''Bekleyemem efendim, bekleyemem'' dedi ev sahibi. Elindeki anahtarları çevirerek, ''Yarbay Potogonkin tam yedi yıldır kiracım. Anna Petrovna Buhmisterova derseniz, oturmakta olduğu daireden ayrı olarak arabası ve iki atı için ahırımdan da yer kiralıyor. Yanında üç adam çalıştırıyor. Böyle insanlar benim kiracılarım. Burası, bakın çok açık söylüyorum size, kira ödemeden oturabileceğiniz bir işletme değildir.'' Hemen şu anda kiranızı ödeyin, ardından da derhal evimi boşaltın. Madem sözleşmeniz böyle, lütfen borcunuzu ödeyin, dedi memur. Başını hafifçe sallayıp, bir yandan da ceketinin düğmesiyle oynayarak. Nasıl ödeyeyim, memur bey? Metelik yok diyorum size cebimde. O zaman Ivan İvanoviç belki mesleki ürünlerinizle, yani resimlerinizle ödemenize razı olur borcunuzu. Bu resimlerle mi? Eksik olmayın, kalsın. İnsanın gönül rahatlığıyla duvarına asabileceği asil bir konuyu ele almış tek resim görebiliyor musunuz siz şurada? Şöyle göğsü nişanlarla dolu bir general ya da Prens Kutuzov'un bir portresi örneğin. Ama resim diye yaptıklarına bir bakın. Mintanlı bir mujik, boyalarını karan hizmetlisi olacak haylazın portresi. Olur şey değil. Bir domuzun portresini niye yapar insan? Ense bir tane indirmek boynumun borcu olsun o domuzun. Kapı pencere sürgülerinde tek çivi bırakmamış, söküp söküp almış hepsini alçak herif. Şu resimlere bir bakın Allah aşkına. Odasını çizmiş, oda da çizilir elbet. Çizilmez değil ama temiz, derli toplu bir odaysa, bununki domuz ahırı gibi, ortalıkta ne kadar pislik, çöp varsa hepsini resmetmiş. Evimi, odalarımı ne hale getirdiğini kendi gözlerinizle görün memur bey. Benim burada yedi yıldır oturan kiracılarım var. Albaylar var bunların arasında. Anna Petrovna Buhmisterova var. Hangi birini sayayım? Ben size bir şey söyleyeyim mi memur bey? Dünyada ressam takımından daha kötü kiracı yoktur. Domuz ahırına çevirirler evi. Pislik içinde yaşarlar. Bir daha mı? Allah göstermesin. Zavallı ressam sabırla dinlemek zorundaydı bütün bu aşağılamaları. Bu arada memur stüdyodaki resimleri incelemeye koyulmuştu. Ev sahibinden daha ince ruhlu... Sanata daha açık olduğu anlaşılıyordu. Çıplak bir kadın çalışmasının yer aldığı tuvale bir fiske atarak ''Hehe'' dedi. ''Fingirdek bir şeye benziyor. Peki şuradaki adamın burnunun altı niye siyah öyle? Enfi artığı mı yoksa?'' ''Gölge o'' diye karşılık verdi ressam adamın yüzüne bile bakmadan sertçe. ''Başka bir yere kaldırın o gölgeyi'' dedi memur. ''Burnun hemen altı çok görünür bir yer.'' Sonra yaşlı adamın portresine doğru ilerleyerek, ''Bu kim?'' dedi. ''Amma korkunç adam, sanki gerçek hayatta da aynen böyle korkunçmuş gibi duruyor. Ya bu adam resmen insana bakıyor. Sanki Gromo Boy, başımıza yıldırımlar yağdıracakmış gibi öfke dolu. Kime bakarak çalıştınız bu portreyi?'' ''Bunu ben birinden'' diye başladı ama sözünü tamamlayamadı Chartkov. Hafif bir çatırtı duyuldu. Memur, polis eline özgü bir sertlikle tutmuş olmalıydı portrenin çerçevesini. Yan parçalardan biri önce içeri doğru kıvrıldı, ardından da yere düştü. Tahtayla birlikte mavi kağıda sarılı, silindir şeklinde, küçük, ağır bir pakette tok bir ses çıkararak yere düşüp yuvarlandı. Paketin üzerinde Bin Çervonli yazdığını gören Çartkov çılgın gibi atılıp ruloyu kaptı. Parmakları bembeyaz olana dek avucunda sıktı. Elindeki nesnenin ağırlığından kolu aşağı sarkmıştı sanki. Mavi kağıda sarılık küçük ama ağır paketin yere düşerken çıkardığı sesi duyan ama hızla yuvarlandığı, daha sonra da Çartkov kaşla göz arasında kapıp kaldırdığı için ne olduğunu seçemeyen memur, ''Para sesine benzer bir ses duydunuz mu sizde?'' dedi. ''Evimde olup bitenler sizi hiç ilgilendirmez.'' dedi Çartkov. ''İlgilendirmez olur mu? Paranız olduğu halde kiranızı ödemiyorsunuz.'' Hemen şimdi ödeyin kiranızı. Bugün ödeyeceğim. Peki neden daha önce ödemediniz? Ev sahibinizi zor durumda bırakıyorsunuz. Polisi gereksiz yere uğraştırıyorsunuz. Neden? Bu paraya dokunmak istememiştim de ondan. Bugün akşama bütün kira borcumu kapatacağım. Yarından tezi yok da bu evden ayrılacağım. Böyle bir ev sahibinin evinde daha fazla oturamam. Memur ev sahibine dönerek, borcunu kapatacağını söylüyor İvan Ivanoviç dedi. ''Bugün akşama kadar size gerekli ödemeyi yaptı yaptı, yapmazsa işte o zaman, kusura bakmayın Bay Ressam, külahları değişiriz.'' Bunları söyledikten sonra üç köşeli şapkasını giyip kapıya doğru yürüdü. Başı önünde, derin düşüncelere dalmış bir halde ev sahibi de onu izledi. Dış kapının kapandığını duyan Çartkov, ''Şükürler olsun defolup gittiler.'' dedi. Antreye bir göz attı. Tek başına kalabilmek için Nikita'yı bir bahaneyle dışarı yolladı. O çıkar çıkmaz ardından kapıyı kilitledi. Doğrucu odasına gidip heyecandan elleri titreyerek ruloyu saran kağıdı açmaya koyuldu. Paketin açılmasıyla birlikte çil çil altınlar saçıldı ortaya. Hepsi de yepyeni ateş gibi ışıl ışıl altınlar. Kendinden geçmiş bir halde oturdu durdu altınların başında. Sürekli olarak ''Yoksa yine mi düş görüyorum?'' diye soruyordu kendine. Tıpkı düşünde olduğu gibi bin altın çıkmıştı rulonun içinden. Paketin biçimi, kağıdı, her şeyi aynıydı. Bir süre altınlarla oynadı. Avcunu alıp tartar gibi yaptı. Her birini tekrar tekrar gözden geçirdi. Hala kendine gelebilmiş değildi. Gelecekte nasılsa sefil duruma düşer bunlar, diyerek torunlarına gizli gözleri olan sandıklarda servet bırakan geçmiş zaman insanları canlandı hayalinde. Bulduğu bu altınlar da herhalde sevimli bir dedeciğin, torununun geleceğini düşünerek, Aile portrelerinden birinin çerçevesi içine gizlediği bir paraydı. Öylesine kaptırıp gitmişti ki kendini romantik sayıklamalara, portreyle kendi yazgısı arasında gizemli bir bağ olabileceğini bile düşündü. Gerçekten de dükkandaki onca resim arasından özellikle bu portreyi satın alması bir işaret değil miydi? Dikkatle portrenin çerçevesini incelemeye başladı. Çerçevenin yan parçalarından birinde oluk şeklinde oyulmuş ve üzeri incecik bir tahtayla kapatılmış gizli bir bölme gördü. Gerek oluk gerek onu gizleyen tahta kapak öyle ustalıkla öyle belli olmayacak biçimde yapılmışlardı ki polis memurunun muhteşem pençesi işin içine girmeseydi altınlar herhalde huzur içinde yüz yıl dururlardı gizli bölmelerinde. Portreyi incelerken özellikle gözlerin işlenişindeki ustalığa bir kez daha hayran oldu. Bu gözler korkunç gelmiyordu artık ona ama yine de elinde olmadan hep bir tedirginlik içindeydi. Aman dedi bir ara kendi kendine. Kimin dedesi olursan ol, yaldızlı bir çerçeveyi ve camlatılmayı hak ettin. Elini uzatıp önünde duran altınlara dokundu. Dokunur dokunmaz da yüreğinin vuruşlarının hızlandığını duyumsadı. Gözlerini altınlara dikip, neler yapabilirim bunlarla diye düşündü. En azından üç yılım güvence altında bu parayla. Eve kapanıp istediğim gibi çalışabilirim. Boya, yemek, çay, ev kirası... Hiçbirini düşünmem gerekmiyor artık. Borcunu öde diye ikide bir kapıma dayanan kimse de olmayacak. Harika bir manken alırım kendime. Alçıdan bir torso, bir çifte bacak yaptırırım. Venüs heykeli bile dikerim atölyeme. Dünya resminin şaheserlerinin birinci sınıf kopyaları duvarlarımı süsler. Üç yıl boyunca satış için değil de salt kendim için... ''Kendi bildiğim gibi çalışırsam, ünlüler ünlüsü bir ressam olurum ve de paraya para demem.'' Mantığı böyle diyordu gerçi ama önündeki altınlara gözü ilişti mi içinden çok daha güçlü bir başka ses de yükselmiyor değildi. Gençliğin, 22 yaşın ateşli sesiydi bu. Şimdiye dek uzaktan yutkunarak, imrenerek izlediği her şey bugün artık elinin altındaydı. Bunu düşünmek bile yüreğinin sıkışmasına neden oldu. Sonmada bir frak giymek, uzun süre oruçlu gibi yaşadıklarından sonra dilediği gibi yiyip içebilmek, kendine kibar bir semtte gösterişli bir ev kiralamak, tiyatroya, pastaneye, hatta bilmem ne haneye gitmek artık hep elinin altındaydı. Altınları cebine attığı gibi sokağa fırladı. Önce terziye uğradı. Tepeden tırnağa yeniledi kendini. Tıpkı çocuklar gibi durup durup yeni giysilerine bakıyordu. Kokular, pomatlar alıp süründü. Nevski bulvarında karşısına çıkan ilk göz alıcı daireyi, camları geniş mi geniş, duvarları boy aynalarıyla kaplı, son derece gösterişli bir evi hiç pazarlık etmeden kiraladı. Aklından hiç geçmediği halde bir mağazada gördüğü çok pahalı bir saplı gözlükle gereksinebileceğinin çok üstünde çeşit çeşit renk renk kravat satın aldı. Berbere gidip buklelerini kıvırttı. Hiç neden yokken bir araba kiralayıp kenti iki kez turladı. Pastaneye gidip doymazcasına şekerleme tatlı yedi. Son olarak da adını birkaç kez duyduğu ama hakkında Çin devleti üzerine bildiklerinden daha fazla bilgisinin olmadığı bir Fransız restoranına gitti. Elleri kalçasında, çevresindeki müşterileri gururlu bakışlarla izleyerek ve ikide bir karşısındaki aynada berbere kıvırttığı lülelerini düzelterek bir masaya oturdu. Tıka basa karnını duyurdu. Bir şişe şampanya içti. O güne dek yalnızca adını duyduğu şampanya başını döndürmüştü. Restorandan alabildiğine canlı, çevik bir havada çıktı. Kaldırımda hindi gibi kabararak çalımla yürüyor, saplı gözlüğüyle geleni geçeni izliyordu. Bir köprüde eski profesörüyle karşılaştı. Ama sanki onu hiç fark etmemiş gibi fırt diye yanından öyle bir cakayla geçip gitti ki, adamcağız köprünün ortasında koca bir soru işareti gibi ağzı açık kala kaldı. Eski evinde nesi var nesi yoksa, resimler, eskizler, tuvaller, paletler, boyalar hemen o akşam yeni, muhteşem daireye taşındı. Resimlerinden güzel bulduklarını en görünür yerlere astı. Öbürlerini uzak bir köşeye yığdı. Odadan odaya dolaşırken, aynalarda durmadan kendini seyrediyordu. Hemen o anda büyükün sahibi olmak, dünya çapında tanınmak için karşı konulmaz bir istek yükseliyordu içinde. Çartkov bu! Çartkov! Sesleri geliyordu kulağına. Son tablosunu gördünüz mü Çartkov'un? Ah ne kadar yetenekli bir sanatçı. Büyücü gibi. Nasıl hızlı bir fırçası var. Evin içinde kabına sığmaz bir şekilde dolaşıyor, heyecanından ne yapacağını bilemiyordu. Cebine 10 altın koyup hemen dışarı fırladı. En çok okunan gazetelerden birinin yayıncısına gitti ve derdini anlatıp kendisine yardımcı olup olamayacaklarını sordu. İsteği gazeteci tarafından büyük anlayışla karşılandı. ''Saygıdeğer efendim.'' diye seslendi gazeteci ona. Her iki elini birden sıktı, baş köşeye oturttu. Adını, soyadını, adresini sordu. Gazetenin hemen ertesi günkü sayısında da, yeni buluş olarak duyurulan iç yağından mum ilanının hemen altında, ''Sıra dışı bir yetenek.'' Chartkov başlıklı bir yazı yayınladı. ''Başkentimizin aydın kesimleri için her bakımdan büyük kazanç sayılabilecek sevinçli bir haberi iletmekten mutluluk duyuyoruz.'' Kentimizde birbirinden güzel, ilgiye değer yüzlerin bulunduğu ama bunları gelecek kuşaklar için tuvale aktarabilecek mucizevi fırçalardan yoksun olduğumuz herkesin tartışmasız kabul ettiği bir gerçektir. Müjdeler olsun ki bugün bu eksiğimiz giderilmiş, sözüne ettiğimiz mucizevi fırçaya sahip bir ressam sonunda ortaya çıkmış bulunmaktadır. Artık güzeller güzeli genç kızlarımız, ilk yaz çiçekleri üstünde kanat çırpan kelebeklere özgü göksel güzelliklerinin, baş döndüren, büyüleyici zarafetlerinin en ele geçmez, en ayrıntılı çizgileriyle tuvale yansıtılacağından emin olabilirler. Saygıdeğer babalarımız, kendilerini tüm aile üyeleriyle kuşatılmış bulacaklar, tüccar, asker, sivil devlet adamı yurttaşlarımız portreleri yapıldıktan sonra yepyeni bir ruhla başarıdan başarıya koşacaklardır. ''Koşun, acele edin. Araba gezintisinden, kuzeninizle çıktığınız yürüyüşten, dost ziyaretinden, lüks mağazalardaki alışverişlerinizden, her nerede bulunuyorsanız oradan dönerken ne yapın edin, ressam çart uğrayın. Sanatçının son derece lüks, göz alıcı atölyesinde, Nevski bulvarı o Van Dijk ve Tiziano'nun fırçalarından çıkmış olabileceklerini düşüneceğiniz portreler karşılayacak sizi.'' Ve neye şaşıracağınızı şaşıracaksınız. Portrelerin sahiplerine benzerliğine mi, yoksa büyük ressamın fırçasındaki parlaklığa ve tazeliğe mi? Şan olsun sana ey büyük ressam! Çekilişte büyük ikramiyenin vurduğu bilet senin elinde. Viva Andrei Petrovich! Senli benli biri olduğu anlaşılıyordu gazetecinin. Haydi, kendi ününüze ün katarken bizleri de ünlendirin. Sizin değerinizi bileceğimize söz veriyoruz. ''Her ne kadar bazı gazeteci arkadaşlarımız buna karşıysalar da ödülünüz ün ve bol kazanç olsun.'' Büyük bir keyifle okudu ilanı Çartkov. Yüzü ışıdı okurken gazetede adı geçiyor, basında kendisinden söz ediliyordu. Büyük yenilikti bu onun için. Üst üste birkaç kez okudu yazıyı. Van Dijk ve Tiziano ile karşılaştırılmak gururunu okşamıştı. Keza Viva Andrei Petrovich sözleri de çok hoşuna gitti.'' Adı, baba adı anılarak basında övgülere boğuluyordu. Bugüne dek hiç bilmediği, tanımadığı bir onurlandırmaydı bu. Saçlarını eliyle dağıtıp hızlı hızlı dolaşmaya başladı odada. Bir an koltuğa oturuyor, oradan kalkıp divana geçiyor, sonra yeniden koltuğa oturuyordu. Kadın ya da erkek ziyaretçilerini nasıl karşılayacağını düşünüyordu sürekli. Arada bir resim sehpasına gidiyor, eline zarif bir biçim verip yine aynı zarafetle sert, keskin birkaç fırça hareketi yapıyordu. Ertesi gün kapının çıngırağı ilk kez çaldı. Koşup açtı kapıyı. Bir uşağın eşliğinde üzerinde gösterişli bir kürt bulunan bir kadınla 18 yaşında gösteren kızı girdiler içeri. ''Mösyö Çartkov'' dedi kadın. Ressam yerden bir selam verdi. ''Hakkınızda öyle çok yazı yayımlanıyor ki, özellikle portreleriniz harikaymış.'' Bunları söyledikten sonra saplı gözlüğünü tutarak sanatçının harika portrelerine bakmak için kendisine en yakın duvara yürüdü. Ama duvarlar bomboştu. ''Hani, portreleriniz nerede?'' ''Geliyorlar mı adam?'' dedi ressam. Biraz şaşırmış. ''Bu daireye yeni taşındım. Resimlerim yolda. Getiriyorlar.'' Görecek bir şey bulamayınca saplı gözlüğünü ressama çeviren kadın, ''Hiç İtalya'da bulundunuz mu?'' dedi. Hayır, aslında gidecektim ama şimdilik erteledim. Buyurun, şöyle oturun efendim. Yorulmuşsunuzdur. Teşekkür ederim. Arabada sürekli oturduk. Ah, sonunda bir resminizi görebildim. Saplı gözlüğünü tuttuğu gibi karşı duvara yöneldi kadın. Orada yerde, duvar dibinde birkaç tuval, etüt, eskiz, perspektif çalışmaları vardı. Bak, tenier biçiminde bir oda. Düzensiz, karma karışık, dağınık bir masa. ''Üzerinde ne ararsan var. Bir büst, palet, el maketi. Bak, masa üzerindeki toz ne kadar canlı. ''Sişamu, şu ötedeki tuvalde ne var? Aa, yüzünü yıkayan bir kadın. Kueljoli figür. Aa, burada da bir köylü var. ''Liz, Liz, bak, Rus gömleği giymiş bir köylücük. Bak, bir köylü. Anlaşılan portre dışında da çalışmalarınız var.'' Saçma sapan şeyler, boş zamanlarımda alıştırma niteliğinde yaptığım şeyler. Günümüz portre ressamları için ne düşündüğünüzü sorabilir miyim? Artık Tiziano düzeyinde ressamlar yok, öyle değil mi? Ne o renk ayrıntısı ne de... Ah, Rusçası aklıma gelmiyor bir türlü. Resim sanatına çok düşkün olan soylu bayan, elinde saplı gözlüğü, İtalya'nın tüm galerilerini dolaşmıştı. Ama bakın... Monsieur Nollet gelince, ah ne yetenek. Öyle değil mi? Ne sıra dışı bir fırça. Ben hatta onun portrelerindeki yüz ifadelerini Tiziano'dan daha üstün buluyorum. Monsieur biliyorsunuzdur herhalde. Hayır. E, kimdir bu Nol? Monsieur Nol, canım. Ah ne yetenek. Liz 12 yaşındayken portresini yapmıştı. Bakın, sizi kesinlikle eve bekliyorum, Monsieur Chartkov. Liz size albümünü göstersin. Buraya Liz'in bir portresini yaptırmak için geldik. Acaba hemen başlayabilir misiniz? Elbette efendim, ben hazırım. Derdemez, üzerinde boş tuvalle hazır bekleyen resim sehpasını önüne çekti. Paletini alıp gözlerini genç kızın solgun yüzüne dikti. Çartkov eğer insan sarrafı olsaydı, balolara çocukça bir düşkünlüğün, sabahtan öğleye ve öğleden akşama dek zamanı nasıl geçireceğini bilememekten kaynaklanan üzüntünün, her gezintide yeni bir giysi giyme arzusunun ve ruhun yücelmesi, zevklerin incelmesi için annenin dayatmasıyla değişik sanat dallarında isteksizce de olsa gösterilen çabaların ağır izlerinin aynı anda yer aldığını görebilirdik genç kızın yüzünde. Ama onun bu ince, sevinli yüzün sahibinde gördüğü, yalnızca fırçasına çekici gelen neredeyse porselensi bir duruluk, mecalsizliğe benzer bir süzgünlük, ince, bembeyaz bir boyun ve aristokratlara özgü hoş endamdı. Bugüne dek kaba saba modellerin sert çizgileriyle kimi eski ustaları kopyalamaktan başka işi olmamış fırçasının nedenli hafif, hızlı olduğunu kanıtlamanın erken zaferine kaptırmıştı kendini kafasında bu solgun yeğeni yüzü nasıl resmedeceğini çoktan tasarlamıştı bile. ''Biliyor musunuz?'' dedi birden anne yüzünde biraz dokunaklı bir ifadeyle. ''Aslında ben şu anda kendisinin üzerinde şık bir kıyafet var. Ben itiraf etmeliyim ki üzerinde böyle geldiğimiz bir giysiyle değil, basit yalın bir giysiyle yeşillikler arasında otururken resmedilmesini isterdim Lizin.'' Kır ortasında ağaçlıklı bir yer. Ötelerden bir sürü geçiyor. En gerilerde bir koruluk, yani bir baloya ya da suareye gitmek üzere hazırlandığı belli olmasın istiyorum. Şu bizim balolar, itiraf etmeliyim ki insanın ruhunu tüketiyor. İçinizdeki son duygu kırıntılarını da yok ediyor. Kısacası yalınlık, olabildiğince yalınlık. Demek istediğim bu. Gerçekten de. Annenin de kızının da yüzlerinde balolarda sabahlara dek dans etmenin izleri öyle birikmişti ki, her ikisi de neredeyse balmumu birer heykele dönmüşlerdi. Chartko hemen işe girişti. Genç kızı karşısına oturttu, annenin söylediklerini kafasından geçirdi. Fırçasını havada çeşitli yönlerde dolaştırıp zihninde bir takım noktaları belirledi. Bir süre gözlerini kısıp uzaklara baktı. Hafif geri çekildi ve tuvalin fonunu ve konunun taslağını bir saatte bitirdi. Çıkardığı işten hoşnut resme girişti. Baya baya kışkırtmış, baştan çıkarmış gibiydi konuğunu. Bir anda her şeyi unuttu. Hatta soylu hanımların karşısında olduğunu bile unuttu. Kendini işine kaptırmış ressamlara özgü bir takım davranışlar sergilemeye başladı. Tuhaf sesler çıkardı, şarkı mırıldandı, ıslık çaldı. İyice senli benli olmuşlar gibi fırçasının bir hareketiyle modelinden başını biraz yukarı kaldırmasını isteyebiliyordu. Ama zavallı kız yorgunluktan yerinde zor duruyor, bir o yana bir bu yana salınıyordu. Durumun farkına varan anne, ''İlk gün için bu kadar yeter.'' dedi. Ama ressam kendinde değildi. ''Biraz daha.'' dedi. ''Hayır yeter bu kadar.'' dedi anne yeniden. Belindeki kuşağı altın zincirle tutturulmuş küçük saate baktıktan sonra, ''Li saat üç, geciktik.'' dedi. Ressam, alabildiğine doğal, yalvaran bir çocuk gibi, ''Ne olur bir dakikacık daha.'' dedi. Ama anne anlaşılan bu kez sanatçıya yaranacak, sanatın isterlerini yerine getirecek havada değildi. Gelecek buluşmada daha uzun kalacaklarına söz vererek isteği geri çevirdi. ''Bu hiç iyi olmadı.'' diye geçirdi içinden Çartkov. ''Elim tam kıvama gelmişken, bu hiç iyi olmadı.'' Vasilyevski adasındaki eski atölyesinde çalışırken kimsenin kendisine karışmadığı, ''Bugünlük bu kadar yeter gibi şeyler demediği'' aklına geldi. Nikita, kımıldamadan saatlerce durur, hatta duruşunu hiç bozmadan olduğu yerde uyuduğu bile olurdu. Keyifsizce fırçayı, paleti masanın üzerine bıraktı. Bir an durup kuşkulu kuşkulu tuvale baktı. Onu içinde bulunduğu uyuşukluktan kurtaran şey, sosyetik hanımefendinin komplimanları oldu. Konuklarını uğurlamak için kapıya koştu. Merdivenlerde ertesi hafta için öğle yemeği daveti aldı. Çalışma odasına keyifli bir havayla döndü. Soylu hanımefendi büyülemişti onu. Gidecekleri yere yürüyerek giden, kendi gibi yoksullara gösterişli arabalarından kayıtsızca bakmak için yaratılmış, ulaşılmaz, erişilmez varlıklar olarak görürdü bugüne dek böylelerini. Oysa şimdi bu göksel varlıklardan biri onun odasına kadar gelmiş, kendisinden kızının resmini yapmasını istemiş ve evine yemeğe çağırmıştı. Büyük bir keyif duydu. Hatta coşkunluktu duydu. Kendini ödüllendirmeye karar verdi. Önce güzel bir yemek yiyecek, Sonra bir gösteriye gidecek, en sonra da araba kiralayıp kenti turlayacaktı. Geçen günler içinde daha önceki resim çalışmaları aklına bile gelmedi. Giyinip kuşanıp zilin yeniden çalmasını bekledi sürekli. Sonunda soylu bayan solgun kızıyla birlikte yeniden onurlandırdığı evini. Onları yerlerine oturttu, sehpayı çevik, sosyetik olma iddiası taşıyan havalı bir hareketle önüne çekti ve işe koyuldu. Odayı gürül gürül dolduran güneş, işini iyice kolaylaştırıyordu. Karşısındaki genç kızın solgun yüzünde, uçucu varlığında, yapıtına büyük değer katacak pek çok ayrıntıyı yakalayabiliyordu. Bunları tümüyle tuvale geçirebilirse, çok özel bir yapıt yaratabileceğine inanıyordu. Başkalarının ayırt etmedikleri ayrıntıları belirtebileceğini hissetmesiyle birlikte, yüreği hızla çarpmaya başladı. Kendini tümüyle işine kaptırarak, Soylu insanlarla birlikte olduğunu unutup gitti yine. Karşısında duran 18 yaşındaki bu adeta saydam göksel varlığın en uçucu, en uzak, belirsiz çizgilerinin bile tuvalde belirişini soluğu tutularak izliyordu. Yüzdeki soluk bir sarılık, gözler altındaki belli belirsiz bir mavilik gibi her ayrıntıyı yakalıyordu. Alında uç vermeye hazırlanan minicik bir sivilceyi tuvale geçirmek üzereydi ki arkasından annenin sesi duyuldu. ''Hayır, hayır. Hiç gerek yok buna. Bakın şu sarımsı gölgeleri, hatta şurada kara bir gölge gibi duran şeyi de. Kaldırın lütfen.'' Ressam, o hafif beneklerin, uçuk lekelerin yüze apayrı bir hava kattığını, çok hoş durduğunu açıklamaya girişti. Ama böyle bir havanın, hoşluğun söz konusu olmadığı, bunun yalnızca ona öyle geldiği yanıtını aldı. ''Şurayı, yalnızca şurayı soluk sarı göstermeme izin verin hiç değilse.'' diye yalvardı ressam saf saf. Yok, buna da izin çıkmadı. Liz'in bugün pek havasında olmadığı, yoksa onun yüzünde sarımsı soluk gölgelerin falan kesinlikle bulunmadığı, yüzünün genelde hep canlı, diri, pembecik olduğu açıklandı. Fırçasının buyruğuna uyarak kondurduğu soluk sarı gölgeyi istemeye istemeye kaldırdı Çartkov. Bunu kaldırmasıyla birlikte resmi modele benzerliğini sağlayan ayrıntı niteliğindeki pek çok uçuk, belirsiz çizgi yok oluverdi. Hevesi kaçan, heyecanını, duygularını yitiren Çartkov, modelin yüzünü soğuk, ideal bir yüz olarak tıpkı doğadaki haliyle tuvale geçirmeye başladı. Ama soylu bayan incitici bulduğu gölgelerin, soluk renklerin resimden kalkmış olmasından hoşnuttu. O arada çalışmanın yavaş ilerlemesinden yakındı. Oysa kendisinin bir portreyi iki seansta bitirdiğini söylemişlerdi ona. Ressam buna diyecek bir şey bulamadı. Hanımlar gitmek için toparlandılar. Fırçasını paletini bırakıp onları kapıya kadar geçirdi. Odasına dönünce resmin karşısına geçti. Kuşkulu bakışlarını çalışmasına dikip kımıldamadan uzun süre öylece kaldı. Boş gözlerle resmi izlerken, zihninde fırçasının az önce tuvalden acımasızca kaldırdığı soluk, kadınsı çizgiler, hafif, uçucu gölgeler koşturuyordu. Kafasında hep bu soluk gölgeler, portreyi kaldırıp bir köşeye koydu. Bir zamanlar üzerinde çalıştığı pisikenin eskizini arayıp buldu. Başarıyla çizilmiş bir yüzdü bu. Ama hiçbir canlıda olmayan, gerçek hayatta yer almayan, soğuk, ideal özelliklerin toplandığı bir yüz. Sıkıntısından onun üzerinde çalışmaya başladı. Az önceki aristokrat konuğunun solgun yüzünde saptadığı ve ne yazık ki portreden acımasızca kaldırdığı bütün gölgeleri, soluk, belirsiz çizgileri bu eski çalışmasına işledi. Bütün bu ayrıntıların Pisike'nin yüzünde, az önce modelinin yüzünde izlediği zamanki saflıklarıyla, doğallıklarıyla durduğunu, böylece psike eskizinin lize dönüşmeye başladığını fark etti. Psike canlanmaya, belli belirsiz sezilebilen bir düşünce yavaş yavaş ete kemiğe bürünmeye başlamıştı. Genç bir aristokrat kızın yüzü kendiliğinden pisikenin yüzüne akmış, bu yüz aracılığıyla tümüyle kendine özgü bir anlam kazanarak gerçekten özgün bir yapıt nitemine hak eden bir çalışmaya dönüşmüştü. Aristokrat genç kızın yüzündeki ifadelerin tümünü değil, bazılarını psikenin yüzüne aktaran ressam birkaç gün boyunca yalnızca bu resim üzerinde çalıştı. Anne kızın gelişleri de tam bu resme çalışırken oldu. Boş bulunup resmi sehpadan kaldıramadı. Ana kız daha uzaktan resmi görmeleriyle birlikte el çırpıp sevinç çığlıkları attılar. Liz, Liz, Tanrım ne kadar benzemiş. Süper, süper. Onu Yunan giysileri içinde göstermeniz ne olağanüstü bir buluş. Sürpriz diye buna derim ben. Ressam bu sevimli yanlış anlamayı nasıl düzelteceğini düşündü bir an. Utanarak başını geri eğdi ve usulca ''Bu psike'' dedi. ''Demek Liz'i psiko olarak yaptınız.'' ''Sişamon'' dedi anne gülümseyerek. Bu arada Liz de hafifçe gülümsemişti. Psiko olmak sana çok yakışmış öyle değil mi Liz? ''Harika iş çıkarmışsınız. Resmen Corregio bu. Evet hakkınızda çok şey okudum duydum ama doğrusu bu denli yetenekli olabileceğiniz hiç aklıma gelmemişti.'' ''Kesinlikle benim de bir portremi yapmalısınız.'' ''Kesinlikle.'' Annenin de psiko olarak görünmek istediği anlaşılıyordu. ''Ne yapacağım ben bu kadınlarla?'' diye düşündü ressam. Sonra da ''Madem istedikleri psiko olmak, olsunlar varsın.'' dedi içinden. Yüksek sesle söyledikleri ise şunlar oldu. ''Lütfen birkaç dakika daha poz verir misiniz? Son birkaç fırçalık işim kaldı resimde.'' ''Aa bir şekilde şey olur diye korkuyorum. Şu anda öyle benzemiş ki bana.'' dedi genç kız. Resim portreye yine soluk sarı gölgeler konduracağından korktuğunu anladı genç kızın ve yalnızca gözlerin daha anlamlı görünmesi için onlara biraz daha parlaklık katacağını söyleyerek içini rahatlattı onun. Aslında bu durumdan vicdanı hiç rahat değildi. İleride kendisini şarlatanlıkla suçlayacak birilerinin çıkabileceği endişesiyle resmin genç kıza biraz daha benzemesini sağlamak istiyordu. Gerçekten de az sonra pisikenin yüzünde daha belirgin çizgileriyle daha kendisi gibi ortaya çıktı, genç kızın solgun yüzü. Yeter artık, dedi anne, olağanüstü benzerlikte aşırıya kaçılmasından korkarak. Dilediğince böbürlenmesine yetecek denli büyük oldu ressamın ödülü. Gönül okşayıcı güzel sözler, gülücükler, candan el sıkmalar, para, yemek çağrıları. Kısacası, gönendirici, böbürlendirici pek çok armağan. Portre başkentte büyük gürültü kopardı. Anne onu sosyetedeki bütün arkadaşlarına gösteriyordu. Herkes bir yandan orijinale bu denli benzeyen, bir yandan da onu olduğundan daha güzel gösterebilmeyi başaran sanat karşısında şapka çıkardı. Özellikle de bu ikinci nokta, yani olduğundan daha güzel gösterilme yüzlerde hafif kıskançlık kızartılarının belirmesine neden oldu. Böylece de ressam bir anda sipariş saldırısına uğradı. Sanki tüm kent onun elinden çıkma bir portresi olsun istiyordu. Ressamın yeni evinin kapı çıngırağı hiç ara vermeksizin çalıyordu. Bir yandan onun için sevinilecek bir şeydi bu. Birbirinden çok farklı pek çok yüz, çok farklı, pek çok yüz üzerinde çalışmak deneyimini artırıyor, portre ressamı olarak ustalaşmasını sağlıyordu. Ama kötü bir yanı da vardı olayın. Gelenler hep işleri çok olan yüksek sosyete üyesi, Resimlerinin beklemeden çabucak bitmesini isteyen kişilerdi. Herkes portresi hem çabuk hem de güzel olsun istiyordu. Ressam, kendi bildiği yoldan iş çıkaramayacağını anlayarak, işi fırçasının hünerine, gözü pekliğine ve hızına havale etti. Konuyu genel olarak ele almak, genel bir anlamla yetinmek ve ince ayrıntılara hiç dalmamak yolunu seçti. Doğayı... Modellerini yani sundukları tüm ayrıntı zenginliğiyle sonuna dek izlemekten vazgeçti. Olacak şey değildi bu. Herkesin ek bir takım istekleri oluyordu ayrıca. Kadınlar çoğunlukla ruh güçlerinin, karakter yüceliklerinin yansıtılmasını istiyorlar, portrelerinin kendilerine benzemesinden çok fazlalıkların törpülenmesini, kusurların küçültülmesini, hatta mümkünse eğer bunların hiç gösterilmemesini önemsiyorlardı. Kısacası... Görüldüğü anda aşık olunacak değilse de bakılabilir bir yüzleri olmalıydı resimde. O nedenle de poz vermek için oturduklarında öyle bir takım havalara bürünüyorlar, öyle ifadeler takınıyorlardı ki şaşıp kalıyordu Çartkov. Kimi melankolik, kimi hayallere dalmış bir havaya bürünüyor, kimi de ağzını küçük gösterebilmek için dudaklarını büze büze toplu iğne başı kadar bir ağız çıkarıyordu ortaya. Bütün bunların üstüne bir de portrelerinin zorlama olmaksızın doğal biçimde kendilerine benzemesini istiyorlardı. Erkeklerin de onlardan kalır yanı yoktu. Kimi portresinin başları sert, enerjik bir biçimde yana dönük olarak yapılmasını istiyor, kimi portresinin başları sert, enerjik bir biçimde yana dönük olarak yapılmasını istiyor, kimi esin perisini arar gibi gözlerini yukarı çeviriyordu. Muhafız alayından bir teğmenin gözlerinde savaş tanrısı Mars'ın görünmesini istemesi ilginç taleplerden biriydi. Yüksek makam sahibi sivil memurlar yüzlerine dürüstlük, soyluluk anlamı vermeye çabalıyor, bu duyguyu güçlendirmek için de kapağında okunaklı şekilde her zaman dürüstlükten yanaydı yazılı bir kitap tutuyorlardı elinde. Başlangıçta epi ressamı bu istekler. Üzerlerinde etraflıca düşünmek, farklı şeyler tasarlamak gerekiyordu. Ama düşünmek ne mümkün? Herkesin acelesi vardı. Kimse zaman tanımıyordu. Sonunda işin kolayını buldu. Gelenlerin daha ilk bir iki sözünden ne olmak, kim olarak ve nasıl görünmek istediğini anlıyordu. Savaş tanrısı olmak isteyenin de, bir on gibi görünmek isteyenin de isteklerini anında yerine getirmeye başladı. Kadınlara gelince, Corinna, Aspasya, kim kim olmak istiyorsa, herkesin isteğini anında yerine getirdiği gibi, Fazladan onlara asıllarında olmayan nice güzellikler bulup ekliyordu. Böylece bir süre sonra kendi bile şaşmaya başladı fırçasının hızına ve cesaretine. Portre yaptıranlarsa büyük bir coşkuyla onu dahi sanatçı ilan ediyor, yere göğe koyamıyorlardı. Günün ressamı olup çıktı bir anda Chartkov. Yemek davetlerinin vazgeçilmez konuğu olarak konaktan konağa dolaşıyor, Galerilerde, hatta yürüyüşlerde, araba gezintilerinde soylu hanımlara kavalyelik ediyordu. Her gün birbirinden şık giysiler içindeydi artık. Sanatçıların toplumsal yaşam içinde yer almaları gerektiğini savunuyor, bizde ise ressamların çoğunun yazık ki ayak takımı gibi giyinip kuşandığını, yüksek çevrelerde nasıl davranacaklarına ilişkin hiçbir şey bilmediklerini, çoğunun görgüsüz olduğunu söyleyebiliyordu çekinmeden. Evi atölyesi tertemizdi. Rastgele bulunmuş değil, gerçekten profesyonel iki uşağı, züppe öğrencileri vardı. Günde birkaç kez giyisi değiştiriyor, sabah ayrı, akşam ayrı şeyler giyiyordu. Kadınları etkilemek için davranışlarını tümden değiştirdiği gibi takıp takıştırmaya, süslenmeye başlamıştı. Saçlarını kıvırtmayı hiç ihmal etmiyordu. Onun artık bir zamanlar... Vasilyevski adasındaki perişan bir evde kimselerin dikkatini çekmeden çalışan, kendi halinde bir ressam olduğuna inanabilmek çok zordu. Resim sanatı ve ressamlar üzerine de çok keskin düşünceler öne sürmeye başlamıştı. Eski ressamlara hak etmedikleri üstünlükler yüklenmişti ona göre. Raffaello da içlerinde, eskiler insan çizmeyi bile bilmiyorlardı, İnsanları çiroz gibiydi. Bunların resimlerinde var olduğu öne sürülen kutsal hava yalnızca bu resimlere bakanların hayallerindeydi. Raffaello'nun bile bütün resimlerinin güzel olduğu söylenemezdi. Büyük ün sahibi olduğu için kötü resimleri de güzel olarak görülüyordu. Michelangelo'nun işi gücü anatomi bilgisiyle övünmekti. İncelik denen şey bulunmazdı hiçbir resminde. Gerçek fırça gücü, renk, çeşitlilik bu çağın ressamlarındaydı. Doğal olarak bu noktada sözü kendine getiriyordu. Kendilerini yer bitirircesine çalışanları hiç anlayamıyorum. Bir resim üzerinde aylarca çalışan insan bence sanatçı değil, ameledir. Böylelerinde yetenek olduğuna da inanmıyorum. Dehada cesaret ve hız vardır. Atölyesini gezenlere, ''Örneğin şu portre yalnızca iki günümü aldı.'' diyordu. ''Şu baş bir günde bitti. Şunu birkaç saatte yaptım, şunuysa bir saat gibi bir sürede bitirdim. Hayır, itiraf etmeliyim ki ben...'' İflağı kesilerek çalışmayı sanatla bağdaştıramıyorum. Sanat değil, zanaattır böylesi. Böyle şeyler düşünüyordu işliğini ziyaret edenlere. Ziyaretçiler de fırçasını ne kadar korkusuz ve hızlı kullandığına hayran olup, kendi aralarında ''Gerçek yetenek diye böylesine denir.'' diyorlardı. Söylediği sözler gözlerinde tutuşan ateşler. Hakkında böyle sözler söylenmesi nasıl da hoşuna gidiyordu. Kendi parasıyla yayınlatmış da olsa, gazete ve dergilerde hakkında övgü yazıları çıktı mı çocuklar gibi seviniyordu. Bu gazete ve dergileri hep yanında taşıyor, tanıdıklarına, dostlarına, o anda tesadüfen aklına gelmiş gibi gösteriyordu. Nasıl saf, çocuksu bir mutluluk duyuyordu bundan. Ünü büyüdükçe büyüdü, siparişler birbirini izledi. Ama hep aynı yüzleri, aynı pozlarda portreleri yapmaktan bıktı usandı. Artık hiç istek duymadan yapıyordu işini, hatta yapmıyordu bile. Yalnızca baş eskizini yapıyor, kalanını öğrencileri tamamlıyordu. Daha önce hiç değilse yeni duruşlar arar, fırçasının gücüyle insanları şaşırtmak isterdi. Artık bunlardan da sıkılır olmuştu. Yeni, ayrıntılı şeyler düşünmekten yorulmuştu aklı. Zaten ne gücü ne de zamanı vardı buna. Katılmaya çabaladığı sosyetenin çalkantılı, yorucu yaşamı düşünmekten de çalışmaktan da uzaklaştırdı onu. Fırçası coşkusunu yitirdi, körleşti. Hiç farkına varmadan tek düze, kanık sanmış, beylik şeyler üretmeye başladı. Asker sivil yüksek memurların soğuk, adeta iliklenmiş yüzleri fırçasına yaratıcılık adına fazla bir alan sunuluyordu. Böylece fırçası harikulade şeyler gerçekleştiren güçlü, gözüpek hareketliliğini ve tüm tutkusunu yitirdi. Pek çok öğenin yer alması, sanatsal dramatizm, düğüm, çözüm tutkular, bunlar hepten unutulup gitmiş şeylerdi. Karşısında gördükleri artık yalnızca üniforma, korse, fırak ve benzeri gibi insanda hayal gücü adına ne varsa silip süpüren, yürekteki sanat ateşini söndüren şeylerdi. Ortaya çıkardığı resimlerde artık en küçük bir ışık, sanatsallık adına en ufak bir pırıltı yoktu. Her ne kadar kimi çevrelerde bu resimler yine de el üstünde tutuluyorsa da, has sanattan anlayanlar, Chartkov'un son tabloları karşısında omuz silkip geçiyorlardı. Ressamı eskiden beri tanıyanlarsa, sanat yolunun daha en başındayken bile bütün belirtileriyle pırıl pırıl görülen yeteneğini nasıl olup da yitirebildiğini anlayamıyorlar, tanrı vergisi bir yeteneği bütün açılımlarıyla henüz ortaya çıktığı bir anda tümüyle yitirebilmesindeki gizemi biraz da boşuna bir çabayla çözmeye uğraşıyorlardı. Ama başarılarından başı dönen ressamın hiç aldırdığı yoktu bütün bunlara. Akıl olarak da, yaş olarak da olgunluk çağındaydı artık. Kilo almaya başlamıştı ve galiba enine doğru gidiyordu. Basında adının önüne saygıdeğer büyüğümüz, kıdemli, üstad gibi sıfatlar konuyordu. Resim sanatı ile ilgili en önemli görevlerde en önemli koltuk ona ayrılıyor, jüri başkanlığı, sınav yöneticiliği gibi görevler için çağrılar alıyordu. Olgunluk dönemine giren bütün ressamlar gibi Raffaello ve resmin eski ustalarından yana bir tutum içindeydi artık. O ressamların sanatlarını üstün bulduğu için değil, gençleri küçümsemek adınaydı bu tutumu. Yaşlanan bütün sanatçılar gibi o da gençleri hafif, maneviyat yoksunu, vurdum duymaz, ahlaksız buluyordu. Katı bir düzen, disiplin içinde, sebatla çalışarak yapılabilirdi resim ancak. Kısacası, güçlü solukları duyumsayamadığı, ateşli seslerin yüreğine ulaşamadığı, el değmemiş, saf, erden gücün güzellik karşısında bir aleve dönüşemediği yaşlara varıp dayanmıştı yaşı. Altının gönül çelen sesi, artık cılız bir köze dönüşmüş olan yüreğine ulaşabilen tek müzikti ve yavaş yavaş, farkına bile varmadan, o cılız közünde üzeri örtülmekteydi. Hak ederek değil, Hırsızlama elde edilmiş ün, sahibine mutluluk vermez. Onu ancak hak edenlerin, ona layık olanların yüreğini heyecanla, sevinçle titretir. Çartkov'u ise heyecanlandıran, coşturan tek şey altındı. Tutkusu, ülküsü, korkusu, mutluluğu, hedefi yalnızca altındı. Paralar sandıkları doldurdukça, talihin bu korkunç armağanla buluşturduğu herkes gibi Çartkov'da cimrileştikçe cimrileşti. Altından başka gözü hiçbir şeyi görmeyen, benzerlerine şu duygu yoksunu yüzyılımızda çokça rastladığımız taş tabuta uzatılmış bir ölüye döndü. Paralar sandıkları doldurdukça, talihin bu korkunç armağanla buluşturduğu herkes gibi çart cimrileştikçe cimrileşti, altından başka gözü hiçbir şey görmeyen, benzerlerine şu duygu yoksunu yüzyılımızda çokça rastladığımız taş tabuta uzatılmış bir ölüye döndü. Ama bir olay kendisini şiddetle sarsı. Yaşamla ilgili her ne varsa içinde hepsini silkip ayaklandırdı. Masasında bir not buldu bir sabah. Güzel Sanatlar Akademisi'nden gönderilen notta, sanatında ilerlemesi için İtalya'ya gönderilen bir Rus ressamına ait bir resim üzerine saygıdeğer üyeleri olarak üstadın değerlendirmede bulunması isteniyordu. Tanıyordu söze edilen bu ressamı Chartkov. Akademiden arkadaşıydı. Müthiş bir sanat tutkusu olan ve içini yakıp kavuran bu tutkuyla evini, ailesini, dostlarını, sevimli alışkanlıklarını, her şeyini yitirmeyi göze alarak tatlı bir güneş ve gökyüzü altında göz kamaştırıcı bir sanat bahçesi geliştirmiş olan ve her ressamın düşlerini süsleyen İtalya'ya daha adını duyduğu anda yüreğinin vuruşlarını sıklaştıran tansık kent Roma'ya atmıştı kendini. Orada resimden başka hiçbir şeyle ilgilenmeden tam bir keşiş yaşamı sürmüş, durdurak bilmeden çalışmış, çalışmıştı. İnsan ilişkilerinden, sosyetedeki davranış biçimlerinden hiç anlamamakla, yoksul giyim kuşamıyla ressamlığı, sanatçı unvanını yerin dibine geçirmekle suçlamışlardı onu. Hiç umursamadı, önemsemedi genç ressam bunları. Onun önemsediği tek şey resim sanatıydı. Bıkıp usanmadan her gün büyük ustaların yapıtlarını izledi saatlerce fırçalarındaki mucizenin gizini çözmeye çalıştı. Bu yapıtlardan kendisine yönelen olağanüstü değerdeki sessiz öğütleri dinlemeden, bu yapıtların denek taşına vurarak kendini iyice inandırmadan hiçbir resmini bitmiş saymadı, ortaya çıkarmadı. Sanattaki değişik akımlar üzerine kimseyle tartışmaya girmedi. Ne gözü kapalı prüzim yanlısı oldu örneğin, ne de onu toptan yatsıdı. Bütün akımlara hak ettikleri değeri verdi. Hepsinin güzel yanlarını benimsedi. Sonuçta kendine yol gösterici olarak ustaların ustası Raffaello'yu seçti. Tıpkı büyük ozanların, dünyanın nice usta ozanından nice güzel dize okuduktan sonra kendine başucu kitabı olarak Homeros'un İlyadas'ını seçmesi gibi. Çünkü Raffaello da ne ararsa bulabiliyordu, hem de göz kamaştırıcı bir kusursuzlukla. Böylece de ustasından, büyük yol göstericisinden yaratıcı düşünceyi, düşüncedeki olağanüstü gücü, ve ilahi bir fırçaya sahip olmanın gizini öğrendi. Çartkov salona girince tablo karşısında toplanmış büyük bir kalabalık gördü. Kimseden çıt çıkmıyordu. Bir resmi değerlendirmek için bunca insanın toplandığı bir yerde daha önce görülmemiş bir şeydi bu. Yüzüne ilginç bir ifade takınıp resme doğru bir iki adım attı. Ve zınk diye durdu. ''Aman tanrım, neydi bu böyle?'' İnanılmaz ölçüde saf, tertemiz bir güzellikti karşısında gördüğü, alçak gönüllü, masum, gitgide büyüyen, yücelen ilahi bir deha örneğiydi. Kendilerine yönelen bunca bakıştan tedirgin olmuşlar gibi resimdeki melekler ipeksi kirpiklerini indirmişlerdi. Resimden anlayanlar, daha önce adını duymadıkları genç ressamın yapıtından gözlerini alamıyorlar, şaşkınlık, hayranlık içinde taş kesilmiş gibi kımıltısız duruyorlardı resmin karşısında. Figürlerin duruşlarındaki soyluluk Raffaello'yu, fırçadaki kusursuzluk Correggio'yu anımsatıyordu. Bunların tümüne egemen olan ve resme damgasını vuran şey ise ressamın kendinde, ruhunda var olan yaratma gücüydü. Tablodaki en ufak öğede bile bu güç duyumsanabiliyordu. Tablonun bütününe bir iç yasa, iç güç egemendi. Kopyacı ressamlarda, kırık, köşeli olarak ortaya çıkan bütün çizgilerde, ancak yaratıcı sanatçıların ayırdına varabilecekleri doğanın akıcı, uyumlu yumuşaklığı vardı. Sanatçının dış dünyadan aldığı her şeyi ruhuna gömdüğü, burada bunları iyice özümsedikten, kendi kıldıktan sonra ruhunun pınarından uyumlu bir ezgi halinde dışarı saldığı anlaşılıyordu. Doğayı basit bir biçimde kopyalamakla, onu yeniden yaratmak arasında ne büyük bir uçurum bulunduğunu, resim sanatından anlamayanların bile görebildiği bir tabloydu bu. Salondaki herkesi kendiliğinden etkisi altına alan kas katı sessizlik bozulmadan öylece sürüyor, herkes muhlanmış gibi resme bakıyordu. Bu arada tablo her an biraz daha yükseliyor, mucizevi bir ışık topuna dönüşerek herkesten ve her şeyden ayrılıyor ve sonuçta öyle bir an geliyordu ki, insanoğlunun tüm hayatı bu anın yalnızca hazırlık evresi olabilirdi, Tüm tablo göklerden kanat çırpıp gelerek sanatçının yüreğine konmuş bir düşünceye dönüşüyordu. Resmin başında taş kesilmiş gibi duran insanlar, sanattaki farklı akımların, değişik tatların ve bu akımların tatlardan en gözü kara, en cüretkar sapmaların birleşerek oluşturdukları tanrısal bir yapıtın sessiz şarkısını dinliyorlardı, gözleri dolu dolu. Chartkov da resmin karşısında ağzı açık kala kalmıştı. Neden sonra büyüden kurtulan ve tablonun üstünlüklerine ilişkin görüşlerini önce yavaşça, sonra yüksek sesle belirtmeye koyulan kalabalıktan giderek artan bir uğultunun yükselmesiyle ve ona da resim üzerine görüşlerinin ne olduğunun sorulmasıyla kendine gelebildi ve kayıtsız bir yüz ifadesi takınarak, daha önce çok çiğnenmiş konularda bayat şeyler üreten ressamlar için söyleye geldiği türden bir şeyler söylemek istedi. Evet, ressamın yetenekten büsbütün yoksun olduğu söylenemez kuşkusuz. Bir şeyler var, bu belli, söylemek istediği bir şeylerin de olduğu görülüyor. Ancak temel sorunsal açısından bakıldığında, bunun hemen ardından da ressamı yerin dibine batıran birkaç övgü sıralayacaktı. Ama yapamadı, sözler dudaklarında kuruyup kaldı, göğsünden boğuk bir hıçkırık koptu, gözyaşları içinde koşarak salondan ayrıldı. Göz kamaştırıcı atölyesinde odanın tam ortasında hiçbir şey hissetmiyormuş gibi bir an kımıltısız durdu. Bu anda tüm varlığıyla gençlik yıllarına döndü sanki. Sönmeye yüz tutan yetenek kıvılcımları yeniden tutuşmuş gibiydi. Gözlerinden bir perde kalkmıştı. Aman tanrım! Gençliğinin en güzel yıllarını acımasızca boğup yok etmiş, yaratıcılık ateşini kendi elleriyle söndürmüştü. İnsanları çarpacak, duydukları minnetten gözyaşlarına boğacak büyüklükte ve güzellikte yapıtlar ortaya çıkarmasını sağlayacaktı belki de bu ateş onun. Bir an, gençlik günlerinden tanıdığı bir coşku, bir kabarma duydu yüreğinde. Fırçasını aldı, resim sehpasına yaklaştı. Alnında boncuk boncuk terler belirdi. Tek bir arzusu vardı şu anda. Cennetten kovulan meleği resmetmek. Şu andaki ruh haline en uygun konu buydu. Ama... Ah! Bütün figürler, duruşlar, gruplar, düşünceler birbiriyle ilgisiz, zorlama, kopuk kopuktu. Fırçası da, hayalleri de belirli kalıplar içine hapsolmuş gibiydi. Bunları kırmak, kendini sınırlayan çerçeveleri aşmak için gösterdiği çabadan aldığı sonuç, yanlış bir takım çizimlerdi yalnızca. Resim sanatının, geleceğin büyük ressamını ortaya çıkaracak, Damla damla biriktirilen temel bilgilerini bu uzun ve çileli yolu küçümsemesinin sonucuydu bu. Müthiş canı sıkıldı. Son yaptığı resimlerin hepsini bütün o hayatla sanatla ilgisi olmayan asker sivil bürokratlarla kadınların portrelerini çıkarmalarını emretti uşaklarına atölyeden sonra kapıyı içeriden kilitleyip yeniden çalışmaya başladı. Bir yeni yetme ressam bir öğrenci gibi sabırla bir şeyler yaptı ama ah nasıl da acımasız Nasıl da nankördü şu fırça, temel bilgilerden yoksun olması, sürekli duraklamasına neden oluyor, basit, önemsiz bir takım şeyler heyecanını söndürüyor, bilgisizliği, hayallerinin, kafasındaki düşüncenin tuvale geçmesinin önünde aşılmaz bir eşik gibi yükseliyordu. Fırçası, başına buyruk bir şekilde ezberlediği hareketleri yapıyor, eli de öyle bildiğini okuyordu. Zihni sıra dışı, farklı bir sıçrayışı gerçekleştiremiyordu bir türlü. Giysi kıvrımları bile hep kanıksanmış biçimde ortaya çıkıyordu. Bedenin farklı duruşlarında, giysilerin de farklı bir biçimde kıvrılacağını ne zihni, ne eli, ne de fırçası kabul ediyordu. ''Sakın yanılmış olmayayım. Ben de belki de yetenek hiç yoktu.'' diye mırıldandı kendi kendine. Vasilyevski adasındaki yoksul atölyesinde kalabalıklardan, kaprislerden, paradan puldan uzak, Yalnızca sanatın isterlerini gözeterek yaptığı resimlerinin bulunduğu köşeye yürüdü. Dikkatle tek tek baktı hepsine. Bu resimlerle birlikte eski, yoksul yaşamı canlandı gözünde. Hayır diye mırıldandı umutsuzca. Yeteneğim vardı benim. Şu resimlerin hepsi bunu gösteriyor. Birden tüm bedeni sarsıldı, durdu. Kımıltısızca üzerine dikilmiş bir çift gözle karşılaştı gözleri. Şüçök'in çarşısından aldığı o sıra dışı portre duruyordu tam karşısında. Ne zamandır başka resimlerin arkasında kaldığı için unutup gitmişti onu. Atölyesini dolduran son dönem portreleri ve öbür modaya uygun çiziktirmeleri dışarı çıkarılınca gençlik yapıtlarıyla bu portre açığa çıkıvermişti. Portrenin tuhaf öyküsünü anımsadı. Kendisindeki dönüşüme biraz da bu portre neden olmamış mıydı? Bu portreye gizlenmiş altınları mucizevi bir şekilde ele geçirmesiyle başlamamış mıydı yeteneğini yok eden bütün o sapkınlıklar, gelgeçevesler Öfkeden kendini kaybeder gibi oldu. Hemen o portreyi dışarı atmalarını emretti adamlarına. Ama bu da yatışmasını sağlamadı. Tüm varlığı altüst olmuş gibiydi. Kendisini dehşete düşüren, tanıdığı, bildiği bir acı yakaladığı içinde. Doğanın şaşırtıcı cilvelerinden biri olarak, Cılız bir yeteneğin bile kendi çapını, sınırlarını aşan büyüklükte bir yapıt yaratmasını sağlayabilen acı, düş gücünün sınırlarını aşan bir boyuta ulaştı mı hiçbir şey yaratamıyordu. İş bununla da kalmıyordu. Acının böylesi insanı en korkunç kötülükleri yapabilecek biri haline getiriyordu. İçinde yakaladığı böyle bir acıydı işte. Korkunç bir kıskançlık duyuyordu. Neredeyse kudurtan bir kıskançlık. Az da olsa yetenek izi taşıyan bir resim gördü mü, safrası adeta yüzüne vuruyor, sapsarı kesilip titremeye başlıyordu. Dişlerini gıcırdatıyor, resmi adeta bakışlarıyla parçalıyordu. Sonunda, bugüne dek hiçbir insanın aklına gelmemiş, iğrenç, şeytani bir fikir geldi aklına ve hemen uygulamaya geçti. Resim sanatı adına yaratılmış en güzel yapıtları satın almaya başladı dünyanın parasını ödeyerek satın aldığı tabloyu büyük özen göstererek atölyesine getiriyor, sonra da öfkeden kudurmuş bir kaplan gibi atılıp elleriyle ya da bıçakla paramparça ettiğin resmin yırtıkları üzerinde zevk çığlıkları atarak tepiniyordu. Bugüne dek elde ettiği duda kuçuklatıcı servet, bu İran arzusunu gerçekleştirmesine bol bol yetecek düzeydeydi. Bu uğurda kullanmak için bütün altın keselerini, para sandıklarını ortaya çıkarmıştı. En kara, koyu yobaz bile bu kudurmuş öç alıcının kıydığı güzelliklere kıyamazdı. Onun göründüğü hiçbir açık artırmada hiç kimsenin güzel bir sanat eserine sahip olma şansı yoktu. Öfkeli tanrıların yeryüzünde uyum, güzellik bırakmamak için özel olarak gönderdikleri bir afetti sanki. Dünyaya duyduğu nefret safralı yüzüne yansıyordu. Puşkinin olağanüstü bir biçimde çizdiği iblisin ta kendisiydi sanki. Zehir dolu sözlerden, azarlamadan, ayıplamadan başka söz çıkmıyordu ağzından. Dostları bile onunla görüşmek, karşılaşmak istemiyorlar, sokakta ona rastladılar mı hemen yollarını değiştiriyorlardı. Gezegenimizin de sanat dünyasının da şansı varmış ki tutkuları onun baş edebileceğinden kat kat güçlü olduğu için fazla uzun sürmedi Çartkov'un bu gergin zorba yaşamı. Kudurma derecesinde kıskançlık ve çılgınlık nöbetleri gitgide sıklaştı. Sonunda şiddetli bir beyin humması çok hızlı gelişen veremle birleşerek öyle acımasızca vurdu ki ona üç gün içinde bir gölgeye döndü. Bunlara bir de en çaresizinden delilik krizleri eklendi. Krizler sırasında üç kişi zor zapt edebiliyordu kendisini. Nicedir unuttuğu şu acayip portredeki etkileyici gözleri görmeye başlamıştı yeniden. Bu gözler hayalinde canlandı mı resmen kuduruyordu. Yatağının çevresinde gördüğü herkesi o esrarlı portreye benzetiyordu. Portreler iki iken dört oluyor, giderek bütün duvarlar bu portreyle kaplanıyordu. Ve bütün bu portrelerdeki o çok canlı gözler kımıltısızca ona yönelmiş oluyordu. O da bu gözlere daha çok yer açabilmek için genişliyor, sonsuzcasına uzuyordu. Böylece de tabanda, döşemede, duvarlarda, her yerde bu korkunç, kımıltısız gözler çoğaldıkça çoğalıyordu. Çartkov'un derdine derman olmak görevini üstlenen, hikayesi üzerine de az çok bilgisi olan hekim, gördüğü hayaller ve hayatında yer alan olaylar arasındaki gizemli ilişkiyi çözmek için bütün gücüyle çabaladı. Ama herhangi bir başarı elde edemedi. Hasta, kendi üzüntü ve ıstırapları dışında her şeye duyarsızdı. Yalnızca boğuk bir takım hırıltılar ve anlaşılmaz sesler çıkarıyordu. Sonunda hastalığının son bir atılışıyla acılarının doruğa çıktığı bir anda yaşamı sessizce sona erdi. Ölüsüne bakmak yürek isterdi. Korkunç bir görüntüsü vardı. Büyük servetinden geriye hiçbir şey kalmadığını görmekte şaşırtıcıydı. Ama evinde değerleri milyonları bulan en yüce sanat yapıtlarını paramparça bir halde görünce, bu büyük servetin nasıl da korkunç bir amaç uğruna kullanıldığı ortaya çıktı.